Hocam şöyle bir soru var. Sahabe'ye söylemek dinden çıkar mı? Şimdi biliyoruz, Sahabeler kendi aralarında ayrılıyorlar tabii. E, alimler yani selef mesela demişler ki, Abu Bekir'e, Ömer'e, Uthman'a, e, Ali'ye e, dine hizmet ettiklerinden dolayı. Hocam? Soru cevap. Yaptık. Dine hizmet ettiklerinden dolayı veyahutta İslam'ı İslam'ı gerçekleştirdikleri için veyahut bundan dolayı eğer sövüyorlarsa bazı alimler demişler ki bu dört halifeye söven kişi dinden çıkar demişler. Yani mesela münafıklar gibi münafıklar gibi sahabilere karşı kıcığı olan onların devamlı yok olmasını isteyen Onları lanetleyen, lanetleyen, lanetleye, tamam mı? Bu şekilde böyle bir sövmeyse dört halifeye söven kişi dinden çıkar. Diğer halifeler mesela, ondan sonra Aşer-i yani Mübeşir'e cennette müjdelenen sahabiler. E, bunlar da eğer dine hizmet ettiklerinden dolayı sövüyorlarsa o zaman bu adamlar yani bu sahabeyi söven kişi bizzat kişiye karşı değil Dine karşı samimiyeti olup ve ya da dini oluşturduğundan dini yani dinin direklerini ayakta durdurmaktan dolayı seviyorsa dinden çıkacak çünkü o zaman çünkü sahabile sahabinin şahsıyla herhangi bir alakası yok bu işin. Örneğin şimdi ben seninle kızıştım, seninle sevişiyorum, laf söylüyorum, senin zatına söylüyorum. Ama sahabi ise. Sen sahabeyi, sahabiyi görmedin mesela öyle değil mi? Sahabinin sireti tarih boyunca İslam'a hizmet etmiş. İslam'ın bayraktarlığı için elinden geldiği kadar çaba göstermiş. Ee, İslam'ın hakim olması için, İslam'ın e, Dünya'ya yayılması için elinden geldiği kadar cihad etmiş. Canıyla, mahduyla, nefsiyle, her şeyiyle. Tamam mı? Ee, yani niçin sen söylüyorsun? Bu sahabiyi niçin söylüyorsun? Ha, o zaman demek ki sen bununla bu şahısla herhangi alıp vereceğin yok. Senin alıp vereceğin dinledir. Bu adam dine hizmet ettiği için, tamam mı? E, münafıklara karşı mücadele verdiği için, müşriklere karşı mücadele verdiği için veyahut da mesela Ömer radiyallahu ta'ala anhin biliyorsunuz Faris İmparatorluğunun sona ermesine sebep olduğu için, o devleti yok ettiği için mesela Ömer'e ne yapıyorlar bazı rafiziler? söylüyorlar diyorlar tekfir ediyorlar, ona tağut diyorlar, kafir diyorlar. Niçin? Sırf bundan dolayı. Demek ki onunla herhangi bir şeyleri yok. Yani esas, esas şey nedir? Esas e, mücadele İslam'a hizmet ettikleri için. Yani mesela Yahudiler niçin Müslümanları sevmiyorlar? Geçmişte Allah Aleyhisselatü Vesselam Yahudini, Yahudilerin e, birlik, birliğine, birliklerine zarar verdiği için, onları yok ettiği için onları sıkıştırdığı için Medine'den çıkardığı için Ceziretul Arab'tan çıkardığı için Yahudiler tarih boyunca ne yaptılar Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koydular Abdullah bin Sebe Meselam tamam, tamam, tamam. Abdullah bin Sebe Bu şey mesela, Yemenli Abdullah bin Sebe Meselam grubu oluşturdu. Misin? Abi, Sırf tamam kızım, abi, bu abim, dinden abim, intikam abim, almak e için. E yani abim, abim, bizzat Aleyhisselatüsev'in kendine abim, ona karşı herhangi bir şey yok yani. Abim, Asıl etibariyle bunun perde arkasında din sorunu var. Şimdi Rafiziler mesela. Rafiziler bütün sahabeleri tekfir ediyorlar. Özellikle Ebu Bekker'e Umar'a Ondan sonra cennetle müjdelenen ııı dokuz sahabi Hatta bazıları Ali'yi bile içine, içine alıyorlar, cehaletlerinden dolayı bilmiyorlar. Yani mesela Hasan Şehate diye bir Mısırlı var, şey olmuş. Ee, geçen e, bir sildide dinledim, diyor ki e, Cennetle müjdelenen 10 tane sahabenizi Allah lanet etsin. Böylece Ali'yi de içine almış olur evet. cehaletinden dolayı. Adam o kadar ki cahil. Hani sen Ali, kutsallaştırıyorsun, seviyorsun, Ali de cennetle müjdelenen bir kişidir. O zaman sen buna da sövmüş olursun. Bazıları da yani cehaletlerinden öneren söylediklerini de bilmiyor. O zaman sahabilere bu tarzda bir sövme, bu tarzda bir kıcık kapma direkt dine olmuş oluyor. Ama eğer bizzat sahabiler, mesela Emeviler ile, Emeviler ile geçmişte, Emeviler ile diğer şahısla arasında, mesela Ali, Ali ile Muavi arasında olan mücadele biliyorsun birbirlerine karşı mücadele verdiler. Bunlar da sahabi, bunlar da sahabi. Ve birbirlerine karşı mücadele verdiler. Birbirlerini öldürdüler. Öyle değil mi? Ve bu şahıslar birbirlerine karşı sövmeleri, laf saymaları tamam mı? Bu laflardan dolayı ve hatta bu mücadeleden dolayı yani kafir oldular diye bir kayda yoktur. Çünkü bunlar bunlar da hakkı savunuyor, bunlar da hakkı savunuyor. Arada bir mesele var. İhtilaflı bir mesele var. Osman'a yani Osman Radiyallahu Teala kan davasını istiyorlar. Yani Osman'ın öldürülmesine sebep olan herkesi bize teslim edeceksin. Biz onları ne yapacağız? Onları öldüreceğiz. Ali dedi ki yani şu anda devletin bu halinde demiş. Biz bunları alıp şey yapsak ordu içerisinde büyük bir fitne olur. Müslümanlar birbirlerini öldürürler. bir fitne kopar. Biz daha şu anda otoriteyi sağlayamadık. Yani her şeyi yaptıktan sonra biz gerekeni yapacağız. Biz sadece Hüthmen'i öldüreni öldüreceğiz. Her Hüthmen'i öldüren kişilerin ordusuna katılanı öldürmek doğru değildir dedi. Ve bu şekilde aralarına fitne koptu. Biliyorsunuz tarihte meşhur iki tane savaş oluştu. Sıffin ile Cemal savaşı. Sıffin savaşı ile Cemal savaşında sahabiler yani ayaklar havaya uçuyor. Kelleler havaya uçuyor. Kollar havaya uçuyor. Birbirlerini öldürdüler, birbirlerini söylediler neler yaptılar? Bu demek değildi ki bunlar kafir oldular. Onların birbirlerine düşmesiyle şu anda rafizilerin sahabeleri tekfir etmesi, lanet etmesi, onları sövmesi arasında fark var. Çünkü şu andaki rafiziler, yani Şii rafiziler, bu şahısları sadece ve sadece dine hizmet ettikleri için ve sözde, sözde, Vilayeti Ali'den aldıkları için onları tekfir ediyorlar. Ve biliyorsunuz Şii toplum yani Rafizi denen şeyler, Ali'nin vilayetini Ebu Bekir'den önce, Ömer'den önce, Osman'dan önce görmeyenler onların yanında hepsi kafirdir. Şu anda Rafizi Şii toplumun yanında bütün Sünniler kafirdir. İnançları budur. Dolayısıyla sen birisine kafir dersen, o kişi de kafir değilse, o söz kime geçer? O söz tekrar o kişiye döner. Dolayısıyla bir kişinin bir kişiye sövmesi direkt kendi, kendi aralarına bir anlaşmazlık varsa, ona dese ki, mesela pis laf kullansa, dinden çıkar mı? Çıkmaz. Bir Müslümanın bir Müslümana sövmesi dinden çıkar mı? Sahabi de bir Müslümandır. Dolayısıyla normal bir, bir sahabinin diğer bir sahabiye, laf sayması, Ashab döneminde birbirlerine laf söylüyorlardı. Bu demek değildi ki birbirlerine laf söyleyen sahabiler kafir oldular. Bizzat yani Ebu Bekir ile Umar birbirlerine laf saymışlar. Birbirlerine karşı laf saymışlar. Mesela Bilal ile Muad bin Cebel arasında laf olmuş. Yani sahabilerken ensar, ensar ve muhacirler arasında birbirleriyle ihtilaf olmuş. Tamam mı? Ansarlarken kendi bir aralarında birbirlerine düşmüşler. Aleyhisselatü vesselam döneminde Medine'de. Ama Aleyhisselatü hiç hiçbirisine demiş ki siz birbirlerinizi düştüğünüz için, birbirlerinize laf saydığınız için kafir oldunuz. Ha, o zaman sahabeye laf söylemek ile, tamam mı? Siyasi yönden mi? Yoksa kişiyle kişi arasında bir mesele mi? Burada fark var. Bu adam için sahabi? Kim sahabeyi söylüyor? Mesela şu anda bu fırkalardan sahabeye laf sayan kimdir? Bakıyorsun adamın bu adamın siyasi bir görüşü var. Hariciler mesela Ali'ye laf sayarlar. Tamam mı? Şiiler, Rafiziler, Ali'ye laf sayarlar. Nusayriler yani Türkiye'de Alevi denen insanlar Abu Dekker'e, Umar'a, Hükme'ne laf sayarlar. Ondan sonra İsmaililer, ondan sonra Dürziler, ondan sonra Yezidiler, ondan sonra Behaiciler, şunlar bunlar hepsi laf sayıyor. Ha, o zaman bu bu tür siyasi görüşe sahip olan bu fırkalar bu fırkalar laf söylemesiyle Ali Sattı'nın döneminde sahabilerin birbirlerine laf söylemesi arasında fark var. Çünkü onlar birbirlerine laf söylemesi ayrıdır. Başka bir fırkadan onlara laf söylemesi ayrıdır. O zaman biz bu sahabiyi tekfir eden, şey söven kişiyi önümüze alacağız. Sen niçin sahabiye söylüyorsun? Öyle ya biz bunun şeyini anlayacağız yani e, davetçi meselelere baktığı zaman tedavi etme şeyine bakacak tıpkı doktor gibi hasta doktora gittiği zaman hemen direkt hüküm vermiyor neyin ağrıyor neren ağrıyor neyin var işte şura işte bura film yapıyor tahlil yapıyor manna. ondan sonra tedavi yollarına başlıyor. Öyle değil mi? Meramalet <gülüyor> He. Kadı yine o şekilde iki sanık kadının yanına geldiği zaman aralarında ihtilaf var. Ne yapıyor? Bunun görüşünü alıyor, bunun görüşünü arıyor, bunun sorunlarını bunun sorunu derken ondan sonra ne yapıyor? Hüküm veriyor. Anlaşmazlıklarda Kur'an ve sünneti hakem kılmak lazım. Allah Celle Celalü diyor ki: "Fente naza'tum fi şey'in farudduhu ila'llahi ve'r-rasuli in كُنْتُمْ tu'minuna billahi ve'l-yevmil Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız Aranızda herhangi bir anlaşmazlıkta onu Allah'ın kitabına ve Aleyhisselatü'nün sünnetine götürün. Ha o zaman biz sahabiye laf söyleyen, yani söven. Biz bakacağız, sen bu sahabeyi niçin sövüyorsun? Bu sahabi ile alıp vermeyeceğin nedir? Mesela sen Ebu Bekir ile alıp veremeyeceğin nedir sen? Sen şu anda bu asırda yaşıyorsun. Abu Bekir daha bundan 1400, 1440 sene önce yaşayan bir insan. O zamanki insanla bu zamandaki sen bir insan var. Buna niçin laf sayıyorsun? Bu adam sana ne yaptı? Sana zarar vermedi. Babana zarar vermedi. Annene zarar vermedi. Ailene zarar vermedi. Bil-akis bu Allah'ın dirine faydası oldu. O dönemde yani İslam'ın hakim olması için bütün mal varlığını Allah rızası için hibe etti. Canıyla malıyla cihad yaptı. Tamam mı? İlmiyle kılıcıyla hakimiyetiyle bütün gücüyle Allah'ın dini hakim olması için her şeyini feda etti. Yani sen bu adamı için söylüyorsun ben yani bununla bir konuşacağız. Yani soru cevap alışverişi yapacağız. Tamam mı? Bakacağız bu adamın gayesi nedir? Ha gayesi vallahi yani çıktık. Aleykümselam. Aleyküm aleyküm aleyküm. Gayesi bak bakıyoruz ki mesela bu adam tek kelimeyle bu adam sadece ve sadece Ebubekir, Umar, Osman Dine hizmet ettiği için bu adam ondan nefret ediyor ve onu seviyor. Ha o zaman bu mesele nedir? Bu mesele bir tabi. O zaman hükmedilir. Dolayısıyla yani sen yani genelde bu sorular bundan dolayı soruluyor. Şu anda sünniler ile rafiziler arasında ihtilaf var. Çünkü Rafiziler Ebu e kafir diyorlar, Ümer'e kafir diyorlar, Hütben'e kafir diyorlar. lanet ediyorlar. Hatta Ümer'i tağut diye adlandırıyorlar. Tamam mı? Hadice şey Ayşe'ye zaniye diye adlandırıyorlar. Tam o ifk hadisinden dolayı hadisesinden dolayı. Ve şu ana kadar şu ana kadar Ömer'in Ömer'in öldürücüsü İran'da takdis ediliyor. Abi Lülü, takdis ediyor. Onun büyük bir mabedi var. Onda günde binlerce şans orayı ziyaret ediyor. Ve orada ayinler yapıyorlar onun için. Sırf Ömer'i öldürdü diye. Halbuki o adam Müslüman bile değil. O Ömer radıyallahu ta'nın öldürüldüğü zaman dedi ki yani kim beni öldürdü? En sonunda bak dediler ki işte filan dedi ki elhamdülillah hiç olmazsa bir Müslüman beni öldürmedi. Demek ki onu öldüren Müslüman değildi. Ömer Faris İmparatorluğu'nun yokluğuna sebep olduğu için intikam almak için onu gönderdiler. Tamam mı? Medine'ye gönderdiler ve intikam aldırdılar. Ha Bağdat'ta. Ha yok, ne din Saçın dibine, ha tamam o intikam almak için onu sırf o devleti yok et, yok ettiği için onu onu casus olarak gönderdiler ve gizli bir zehirli bir hançer ile onu öldürdüğü namaz esnasında. Ve bu adam şu anda İran'da İdra, İran'da kutsal bir mabed yaptılar ona. Kutsal bir mabed yaptılar. Binlerce insan orayı ziyaret ediyor ve o'ruyu takdis ediyorlar. Sırf Ömer'i öldürdüğü için. E demek ki bu adamlar adamların gayesi ayrı bir gaye yani. Yoksa niçin bir Sünni sahabi sahabiye sömüyor? Niçin? Mümkün değil. Ama demek ki bir şey arkasında daha başka bir şey var. Sahabiye söven bir kişi biz önümüze alırız. Bakalım kim bu sahabiye söven kimdir? Sünni midir, Şii midir, Dürüzdi midir, Yazidi midir, nedir? Şimdi bu asırla sahabeyi söğün kesin bir art niyeti vardır hocam. Tabii canım yani genelde hafıziler <gülüyor> şeyler... <gülüyor> yani <gülüyor> Nusayriler, Nusayriler sahabelere sövüyorlar. Nusayriler yani biz Türkiye'de Alevi dediğimiz kişiler. Şu Kızılbaş dediğinden şahıslar. Aleviler, Kızılbaşlar. Bunlar tarihler, mezhep tarihleri içerisinde El Nusayriye, El Fırkatun diye tanınıyor. Muhammed bin Nusayr'ın fırkası. Bu Muhammed bin Nusayr 12 fırkası. İmam denen fırkadan ayrılmış. Ayrılmış. Heh. Bu onlar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Ondan sonra anlaşamayınca 12 imam üzerinde onlardan ayrıldı ve böyle bir böyle bir görüşü oluşturdu. Onun için bu isim onunla, onun ismiyle isimlendiriliyor. An Nusayriye, Muhammed bin Nusayr, Nusayr'in oğlu Muhammed. Şan bölgesindeydi. <gülüyor> Ondan sonra bu fırkayı, bunlar sövüyorlar. Bunlar sahabeyi tekfir ediyorlar. Ondan sonra Dürziler sahabeyi tekfir ediyorlar. Ezidiler sahabeyi tekfir ediyorlar. İsmaililer sahabeyi tekfir. Şiiri denen bu rafiler aslında bunlar Şii değil. Şu andan çağımızda olan bu Şii denen insanlar bunlar Şii değil. Bunlar Rafizidir. Şii demek taraftar demektir. Eğer bunlar Ali taraftarı olmuş olsalardı niçin Ali Ali'nin biat ettiği, Ali'nin biat ettiği sahabileri tekfir etsinler? Ali, Ebu e biat etti, Ali, Ümar'a biat etti, Ali, Üthman'a biat etti. Ali, kızını Ümar ile evlendirdi. Düşün, Ali'nin oğlu Hasan ve Hüseyin, çocuklarını Ümar diye evde adlandırdılar. Abu Bekir diye adlandırdılar. Ayşe diye adlandırdılar. Kızını, kızına Ayşe ismini verdi. Validemiz Ayşe'nin ismi. Yani sen, sizin bunlarla alıp vermeyeceğiniz nedir? Ali bizzat, Ali kendisi bunlara biat etmiştir. Niçin Ali bunlara biat O zaman yani siz bu Abu Bekir, Umar ve Uthman'ı tekfir edeceğinize siz o zaman aynı de tekfir etmiş oluyorsunuz. Çünkü siz diyorsunuz ki Ali'den önce yani Abu Bekir, Umar ve Uthman'ı Ali'nin vilayetine tercih eden bir kişi kafirdir. E, Ali onların vilayetini tercih etmiştir. Evet. O zaman sizin inancınıza göre Ali kafirdir demek ki. Olur mu bu yani? Büyük bir çelişki var bunlarla. Peki bu Alevilik olayı nereden çıktı bu Alevilik? Ya işte Alevilik biliyorsun, bunlar işte ota o zamanlar. Hatta şimdi Ali'ler Aleviler yani bu Kızılbaşlar, Nusayriler kendi aralarında ihtilaf ediyorlar. Bir El-Kameriye fırkası ile El-Şemsiye fırkası var. El-Kameriye fırkası Ali'nin şu anda Ay'da olduğunu ve şu Ay'ın aydınlığı bir esas Ay'ın aydınlığı değil de Ali'nin aydınlığıdır ve kıyamet kopmadan önce Ali Ay'dan ilece inecek ve işte düşmanlarımızdan intikam edecek çünkü onların yanında mihdi odur. Kameriye fırkası. Kameriye fırkası. Yani hangisi bu? Aleviler mi şeyler mi? Ya işte bu Alevi denilen yani Nusayriler. Yani Nusayriler. Kızılbaşlar var, i̇şte yani, kızılbaşlar kızılbaş, bunlardır. Türk Osmanlılar bunlara kızılbaş ismi vermişler. Yani kızılbaş ne demektir? Kızıl kırmızı demektir. Baş ay başa bağlanan, başa bağlanan kırmızı, kırmızı bir, bir bağlantı demektir. O zaman Osmanlılar döneminde böyle bu Türkçe ismiyle isimlendirdiler. Kızılbaş ay başına kırmızı sarık veya da kırmızı bir mendil saran kişilerin şeyi o şekilde. <gülüyor> bir de bunlar kendi kendilerine Alevi diye tanıtıyorlar. Aynı Hristiyanlar gibi. Hristiyanlar şu anda demiyorlar ki biz Hristiyanız. Yani Arapça demiyor ki ana Nusrani. Diyor ki ana Mesih'i. Kendini kime mal ediyor, nispet ediyor? Mesih yani İsa'ya. E Mesih Aleyhisselatü selam tarihte Resul'dür. Mesih demek yani ona nispet etmek çok hoş bir şeydir. Aleviler denen insanlar bu şekilde. Biz Nusayriyiz demiyorlar. Diyorlar ki biz Aleviyiz. Çünkü Ali radıyallahu ta'ala anıhı, hani İslam tarihindeki... Sireti çok güzeldir. Böyle bir kişiye mensup olmak hoş, hoşların hoşlarına gidiyor. Ama sen ona Nusayr'i söyler sana kızar. Hristiyan'a, Hristiyan Denosrani de sana kızar. Çünkü bu kelimeler hoş değildir. Tarihleri güzel değil. Tarihleri temiz değil. Muhammed bin Nusayr'in tarihi çok berbat. İlk önce davetçi olarak çıktı. Ondan sonra kendisi kendini mihdi olarak ilan etti. Ondan sonra nebi olarak ilan etti. Ondan sonra ilahi uluhiyeti iddia etti. Tarihi çok berbat. Dolayısıyla kendini böyle bir berbat bir adama nispet etmez. Kime nispet ediyor? Ali'ye. Öbür, öbür tarafta şemsiye fırkası var. O da Ali'nin güneşe çıktığını ve şu anda şu güneşin ışınları Ali'nin ışını olduğu. Ali'nin nuru olduğu. Ve kıyamet kopmadan önce Ali inecek ve İskenderlidem ben çok dikkat ettim bu Kızılbaşlar yani Nusayrilerin papazları, şeyhleri. Güneş çıkmadan önce adedleri çıkıyorlar böyle takip ediyorlar çünkü onların yani onların yani onlarınca belli alametleri var iniş yani çıkası işte şu saatte işte bu saatte inecek inecek diye tamam mı? Onlar da o şekilde inanıyor ve her iki fırkada Ali'yi ilalaştırıyorlar. Ve <gülüyor> ruhun nakledilmesine de inanıyorlar. Ey Allah Celle Celaluhu yani Allah Celle Celaluhu Ali'de tecelli etti. Onun için Ali savaş yaparken dediler ki bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil bu. Allah Celle Celaluhu Ali'de tecelli etti. Şu anda savaş yapan Allah Celle Celaluhu'dur. Ali değildir. O zaman eğer Allah Ali'de tecelli ettiyse o zaman Ali ne oldu? İlah. ilah oldu. Onun için Nusayriler Ali'yi ilahlaştırıyorlar. Tamam mı? Ali'yi ilahlaştırıyorlar. Bu bir gerçektir yani. Kitaplarında böyle onların kitapları fazla yoktur ama onların akidelerini yazan bazı şahıslar gerçekten gizli akidelerini ne yapmışlar? E, oluşturmuşlar ve kitaplara basmışlar özellikle Suriye'de. Evet. Ve şu anda tarih kitaplarında mevcuttur. Bütün bu fırkalar tanıtılıyor yani kitaplarda. Dolayısıyla ondan sonra mesela 12 diye denen şu anda Şiî denen insanlar Şiî demek taraftar demektir. Ey Ali taraftarı. O zaman Ali ve Muaviye döneminde Şi yani Muaviye'nin şiaları, bir de Ali'nin şiaları. Ey Muaviye'nin taraftarları ve Ali'nin taraftarları. Her iki şahsın taraftarları sahabeydi. Ama böyle bir fitne oldu. Birbirlerine düştüler. Zamanla bu ne yaptı? Evrim oldu derken ondan sonra şimdiki şahıslar bu Abdullah bin Sebe, Yemen'de. Bizzat Abdullah bin Sebe Ali'ye dedi ki yani sen bir ilahsın. Onun için Ali tarihte mevcut. Ali onları yaktı. Ali onları ateşle yaktı. Onun için İbn Abbas ve İbn Mes'ud Ali'ye kızdılar. Dediler ki ateşle ancak Allah Celle Celaluhu insanlara azap eder. Allah'tan başka hiç kimse hiç kimseyi Ateşle azap edemez. Onun için şimdi mesela karıncıları, bu tür haşeratları ateşle öldürmek caiz değildir. Mesela sinekleri böyle elektrik aksımlarıyla öldürmek caiz değildir. Caiz değil ha? mi hocam bu elektrik etrafı? Tabii, da, caiz değildir tabii. Bazen hocam boş arsayı böyle yakıyorlar. Caiz değildir. Ne kadar hayvan varsa. Caiz değil. Vallahi bu gerçekten büyük bir günahtır. Hocam peki... E... El şu konuyu bitirelim. Evet. Ki dağılma, konu dağılmasın konu neydi? Ali radıyallahu an yakıştı onları. He. Ali bizzat bunları yaptı. Sırf ona bu kelimeyi kullandığı için. Tamam mı? Yani Ali'yi ilahlaştırdığı için. Ve o zamanki Ali'nin şia'sı ile şu bu dönemde yaşayan şia'lar arasında fark var. Şu bu dönemde yaşayan şia'lar, tamam mı? Şu anda Ebu Bekir e kafir diyorlar, subhanallah. Ali bizzat Ebu e biat etmiştir arkadaş. Ali'nin, Ebu Bekir'in hilafeti altında görev yapmış, görevler almış. Onun ordusuna katılmış, münafıklara karşı, ondan sonra e, zekatı vermemezlikten dolayı karşı koyan kişilere karşı mücadele vermiş, vermiş, tamam mı? Ondan sonra Ebu Bekir öldükten sonra bizzat Ali, Ümar'a biat etti. Ondan sonra Umar öldükten sonra Üthmen geldi. Ondan sonra Ali Üthmen'e biat etti. Subhanallah. Yani Ali'nin biat ettiği insanları kızını verdiği kişiyi nasıl tekfir edersiniz? Bunlar gece gündüz özellikle dört, üç halifeyi ilanetliyorlar bunlar. Ve özellikle ummena Aişe'yi ilanetliyorlar. Ona zaniye diyorlar, ona fahişe diyorlar, ona eşek diyorlar. Yani ona takmadıkları rafi yoktur. Niçin? Ay Ayşe radıyallahu Allah'ın bizzat Allah Resulü'nün hanımıdır. Ayşe'ye söz söylemek, Aleyhisselatü Vesselam'a e söz söylemektir. Ebu Bekir'e söz söylemek, bizzat Allah Resulü'ne söz söylemektir. Amcası çocuklarıydı ben. Amcası, amcası çocuklarıydı. Damadıydı örneğin mesela. Damadıydı yani, aslında. Ya yani işte burada bu sahabeye seven kişilerin kişiyle kişi arasında fark var. Tamam mı? Yani Ali döneminde, Muaviye döneminde Ali'ye laf sayan ile şu anda Ebubekir Bekir'e laf sayan arasında çok fark var. Gerçekten. Sübhanallah. Allah Celle ve Aişe'yi ayetlerle beraet etti. Sen kalkıyorsun hala diyorsun ki Zani zaniyedir. Aişe mel'unedir. Ona söylüyorlar, lanet ediyorlar, tekfir ediyorlar. Ona takmadıkları laf yoktur. Hattı hocam, "Katayibuna'l Allah'ın Resulü alır mıydı? Öldürüldü mü? Aferin. Hazreti öldürüldü öldürüldü. öldürüldü. Haricilerden birisi öldürdü. Yani Müslümandı öldürdü kendisi. Yok, Müslümandı. Yani harici işte bu Havariç fırkasından. Hocam, ikinci soru ise Allah Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevmek imanın şartı mıdır? Aleyhisselatü Vesselam'ı, Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz imanın ima, imandandır. Ve biz bunda iman konusunda değineceğiz inşallah hani derslerimizde. Hani amel imandan mıdır değil midir? Allah ve Vesselam'ı sevmek imandan mıdır değil midir? Cihad imandan mıdır değil midir? Namaz iman, e, imandan mıdır değil midir? Oruç imandan mıdır değil midir? Bütün bunlara biz şu e, ikinci hadiste var ya ezberlediğimiz... Cibril hadisinde bunlara inşallah değiniyoruz. Bunlara değineceğiz. Tabii ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevmek imandandır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevmeyen bir kişi Allah korusun dinden çıkar. Çünkü Yahudiler Yahudiler münafıklar için Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevmediler. Her ne kadar zahiren ona ona teslim olduklarını gösteriyorlarsa da kalben ona teslim olmadılar. Onun için Hudurat suresinde Allah Celle Celaluhu bu meseleye değindi. Hani biz Müslüman olduk dedikleri zaman Allah için ki yani iman ettik dedikleri zaman dedi ki yani siz iman ettik demeyin İslam'a girdik veyahut da Müslüman olduk deyin. Onun için iman ile İslam arasında fark var. Ha, o zaman ve selamı sevmeyip onu, ona söven o direkt dinden çıkar Allah korusun. Ve C eğer şer'i bir memleketteyse şeriat ile hükmedilen bir memleketteyse o kişi tövbe etmezse dinden çıkar. Ve alimler, selef alimleri bil ittifak. Kur'an'ı çöpe atan, Resullere söven, ve aleyhissalatü vesselame söven, Kur'an'a söven, dine söven dinden çıkar. Dine söven dinden çıkar. Bazı alimler demişler ki kişi sarhoş ise Allah'a ve dine ve, veyahut da Resul'e sövdüğü için eğer gerçekten söylediği şeylerden haberdar değilse hakikaten Londan dolayı bilmiyorsa o zaman bu sövmekten sorumlu değildir. Ama alkollü içki içtiğinden dolayı sorumludur. Sövmekten sorumludur. Ama eğer hakikaten sarhoş, kendini sarhoş edici bir şekilde yaparak bunu bahane ederek aleyhisselatü ve e sövmesi, dine sövmesi o zaman bu özür değildir. Bu adam o derecede sarhoş değilse yani söylediği şeylerden Farkındaysa. E, farkındaysa o zaman bu adam dinden döner Allah korusun. Bazı alimler demişler ki ve, e, bir kitabında alimler ittifak etmişler. O zamanla ta şu ana kadar. Selef uleması dine sövmek, Allah'a sövmek, Resullere sövmek küfürdür dinden çıkmaktır. İslam'ın tatbik edildiği bir yerde tövbeye çağrılır. Eğer tövbe etmezse kılıçla kafası kesilir mürted olarak kesilir. Ceza olarak değil, mürted olarak. Tövbe etmeden. Tövbe ediyorlar, diyor ki ben tövbe etmiyorum. Ve üç defa tövbeye çağırdıktan sonra tövbe etmezse kafir olarak öldürülür. Allah korusun. Evet hocam. Kur'an okuyup ücret almak. Kur'an okuyup ücret almak bu mesele biraz tafsilatlı olması gerekiyor. Yani burada tafsil yapılması gerekiyor. Mesela Mezarlar üzerinde Kur'an okuma karşılığında para alıyorsa bu caiz değildir. Tamam mı? Veyahutta minarelerde ezan Yani bu salavat getiriyor ölüler için Mesela bir kişi ölüsü ölüyor Gidiyor müezzine diyor ki benim ölümüm Benim bir, bir akrabam öldü Şunu minarede ilan eder misiniz? adam? Zaten minarede ölüleri ilan etmek caiz değildir aslında çünkü minareler Mescitler bunun için bina edilmedi ki. Olay duyurmak için yani nimet doyurmak i̇şte için caiz değildir kardeş. Mesela değil. Ha o zaman bunun karşılığında para alıyorsa bu da caiz değildir. Gayri meşru'dur bu para. Tamam mı? Ancak Kur'an öğretmek için. Kur'an ö mesela şimdi bazı bazı Türkiye'de gelebiliyorsun diyor ki benim şu akrabamın mezarında Yasin oku. Mevlid oku. Efendim Kur'an oku, hatim indir. Bu kesinlikle caiz değildir. Bunun karşılığında para almak caiz değildir. Bu haram bir kazançtır. Ama mesela burada 4-5-10 kişi var, Kur'an okutmak istiyor. Bu çocuklara Kur'an öğretmekten dolayı, Kur'an öğretmekten dolayı, ücret almakta bir veis yoktur. Çünkü yani bu yaşayacak, tam, yaşayacak yani yiyecek, içecek, etkirası verecek. Bunun noktini bunlarla evet. meşgul ettiği için, şu anda mesela camilerde Kur'an kurslarında öğretmenlik yapan şahıslar gibi Hı. bir de rukiye, rukiye yapmak konusunda mesela e, Aleyhisselatü Selam döneminde Müslümanlar bir gazveye giderken orada bir köyde misafir oldular hiç kimse onlara misafir etmedi e, misafir etmeyince orada kaldılar yani çölde e, yattılar sabah sabah olunca onların reisine akrab soktu. Dolayısıyla akrab sokunca da oraya da yabancıların geldiğini işitince demişler ki ya şu yabancılara söyleyin belki bunlar bir ilaç biliyorlar. Onlara bir elçi gönderdiler. Diler ki işte bizim reisimiz yani aşiret başkanı hasta oldu, akrab soktu. Aranızda buna bir ilaç bilen var mı? Ashabtan birisi dedi ki ben. Hatta ashab bile şaşırdılar. Yani öyle bir şey mi? ve gitti. Yalnız dedik ki bir şartla dedi okuyacağım çünkü biz buraya gelirken yani bizi misafir bize misafirperverlik misafirperverlik yapmanızı istedik bize hiç kimse misafirperverlik yapmadı. Onun için madem ki siz bize böyle bir misafirperverlik yapmadıysanız evet. o zaman ben bunu inşaallah buna bir ilaç bulacağım ama şartımız var nedir? ve yani bunu şifa olursa bize şu kadar sürü vereceksiniz. Anlaştılar. Ve onun üzerine Fatiha suresini okudu. Fatiha suresini okuyunca ona işte anlaştıkları anlaşma üzerine sürüleri verdiler. Ve orada bu sürüleri alır, alırken tabii onlardan kestiler derken Aleyhisselam'a soru dedi ki böyle. Dedi ki eğer sizde et falan kaldıysa ondan getirin ben de yiyeceğim senin bu rukye olduğunu nereden mi dedi ki, vallahi ya Resulullah, ben bilmiyordum ama Kur'an'ın şifa olduğunu bildiğim için, yani Kur'an bir şifadır. <gülüyor> Müminler için şifadır. Ben de Kur'an'dan herhangi bir o zaman Fatiha'yı biliyordum. Ben de Fatiha'yı okudum onun üzerine ve Allah Celle Celal ona şifa verdi. <gülüyor> tamam mı? Ha o zaman böyle bir rukye. Yalnız bazı şu anda bazı yerlerde rukye yapıyorlar. Falcılık, malcılık böyle değil. Ve bazı şahıslar da çok aşırı para alıyor. Mesela sana, sana hakkar etmişler. Adam oturuyor orada geliyor. Birisi hastası var. Diyor ki işte 500 Türk Lirası vereceksin. Veyahut da 200 Türk Lirası vereceksin. Pazarlık. Pazarlık yapıyor. Alimle diyorlar ki bu caiz değildir. Sen o geldi. Sen rüpyen'i yaptın. Allah rızası için yapacaksın. O da gönlünden kopanı sana verirse bir sakıncası yoktur. Aynen bu sahabiyle bu kabile arasında olan şey yani gibi. Suya okuyorlar. Öğrenci okuyoruz diyorlar. Para alıyorlar. İşte, işte, diyorlar, i̇şte bu doğru değildir bu. Evet. Ha O zaman Kur'an okuma eğer Kur'an katim indirmek için, ölülere hibe etmek için veyahut da mezarlarda okumak için böyle bir şey Kur'an okumak Kur'an okuyup karşılığında para almak caiz değildir. Kur'an ama çocukları öğretmek için veyahut da Kur'an bilmeyen kaç şahıs toplanır biz Kur'an bilmiyoruz. Sen gel, Rıfat gel, bize Kur'an öğret. Bize öğretmenlik yap. Biz inşallah senin geçimini sağlarız. Bunda bir ve yoktur. Bunda cahil. Veyahut da normal olarak bir kişi rüquya yaptıysa bakıyor ki hakikaten akrab sokmuş, hastadır, başka bir ilaç yok. Adam hemen Allah rızası için ona okuyor. Şifa olduğu için sen de tutuyorsun ona bir, bir miktar mukafat veriyorsun. Bu da caizdir Hocam bir dakika kusura bakma hocam. şey ee, bir daha ora gelecek. Alevlik şeyler. Hazreti Ali'nin mezarı belli mi? <gülüyor> Hazreti Ali'nin. Hepsinin mezarları belli. Hazreti Ali'nin ki belli mi? Ali Rabbı Allah'u taala biliyorsun Bağdat bulundu. ben onun mezarın nerede olduğunu bilmiyorum. ama Bağdat'ta olduğunu biliyorum ama nerede bilmiyor. Hocam yani, kesin değil. Yok yani orada öldü, orada yani Bağdat'ta öldü. Şöyle gitti, oradan da geri gelmedi, kayboldu. Yok yok, şey bizzat, öldür bizzat öldürüldü ve defnedildi. Defnedildi yani, defnedildi ha. mi? Yeri belli değil yani. Ben, çünkü kendisini, ben kendisini ipat etmesinler yani. diye Ali belli değilmiş yeri. Ali radıyallahu yani, mezarı nerede olduğunu ben şahsen bilmiyorum. K K Önemli bir şey olmadığı için yani evet. üstünde de durmadım yani, gerek bu, yok. Suyukası, He, Hocam, suyucu suyucu Hariciler öldürdü. Hocam, kadın... Bu şey, bu, şey çıktım o da. Bu tarih mezhepler tarihinde Fırkatil Havari diye bir havariyemiyor. O zaman Ali'ye karşı Ali grup oluşturan şahıslar. Yani Ali'den ayrılıp, Ali ordusundan münşak olup ona karşı cebha oluşturan kişiler. Kadın nerelerde çalışabilir hocam veyahut da kadın öldü çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek için. Nerelerde çalışabilir? Müslüman bir kadın kadınlar arasında tamam mı? Kadınlar arasında e, çoluk çocuğun eğer hakikaten böyle bir şeye ihtiyacı asıl itibariyle kadın ev hanımı olmalı. Yani evlenir ve çoluk çocuğuna hizmet eder. Çoluk çocuğun terbiyesiyle ilgilenir. Kocası e, çoluk çocuğun rızkını temin edebiliyorsa o kadının dışarı çıkıp da çalışmasına gerek yoktur. Çünkü erkek yani evin erkeği onu şey yapıyor yani o ihtiyaçları gideriyor. Ondan sonra eğer öyle bir şey söz konusu değilse veya hatta ihtiyaçları var. O zaman kadının kadının kadınlar arasında mesela burada Söğüde Arabistan'da biliyorsunuz bütün okullarda kızlar, kızlara has olan okullar var. Yani ilkokuldan ta üniversiteye kadar. Kızlar hiçbir erkek öğretmen görmüyorlar. Profesörleri, doktorları, doçentleri, öğretmenleri hepsi kadın kadın öğretmen. okuldan üniversiteye kadar kesinlikle bitene erkek öğretmenle karşılaşmıyorlar. Bütün öğretmenleri nedir? Kadındır. Tabii bunların yanında sekreterleri var, yazıcıları var, şimdi kapıcıları var. Hepsi nedir? Bunlar hepsi kadındır. Böyle bir yerde bir kadın eğer hakikaten çalışmak için şey çoluk çocuğunu geçindirmek için çalışmak mecburiyetinde kaldıysa onun iffetine, namusuna, şerefine, tamam mı, izzetine zarar vermeyecek kadınlar arasında çalışmasında bir beyis yok. Ama eğer erkeklerle karışık bir şekilde çalışacaksa mesela Türkiye'de pamuk topluyorlar mesela gidiyorlar pamuk topuyorlar. kadın erkek karışık. Pamuk toplar. Fonduk topluyorlar, pamuk topluyorlar veyahut da Türkiye'de mesela devlet dairelerinde öğretmenler, şey, memurların karışık veyahut okullarda erkek kadın karışık. Böyle bir yerde kadın saçını açacak öyle değil mi? Çünkü kadın bizim Türkiye'mizde biliyorsunuz Aynen. kadın okullarda devlet dairelerinde başını kapatamıyor. O zaman saçını açacak. Belli bir de resmi bir kıyafet de var herhalde. Yani bakarsın bazı yerlerde açılacak öyle değil mi hocam? Yani pantolon zaten pantolon sakıncalıdır kadınlar için. Yani mesela tabii kadın biliyorsunuz başına açamaz. Baş avrettir. Yüz konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Yüz avret midir değil midir? Elbani Elbani ve onun çizgisinde, onun çizgisinde olan alimler, Abu Hanife bu bunun çizgisinde olan alimler demişler ki yüz avret değildir. El ve yüz müstesna demişler. Geri kalan şeyler, ayaklar, ondan sonra şaş bunlar hepsi avrettir demişler. Ee, i̇mam Şafii, İmam-ı Şafii mezhebi içerisinde bazı alimler ve hembeylerin bazı alimler demişler ki yüz ve el avrettir demişler. Ha, eğer el ve yüz avrettir ise tabii ki erkekler arasında çalışacağı zaman mutlaka yüzünü de açacaktır, ellerini de açacaktır, Sek erkekler konuşacak. Sekreter gibi mesela. Ee, mesela. sekreter olacak, adamın yanında bir yani halve olacak, müdürü yanında oturacak. Ve halve olduğu zaman biz duyuyoruz müdürlerin sekreterleriyle ne yaptıklarını mesela yani nahoş şeyler oluyor. Ve İslam'da bir erkek ile bir kadın nikahları birbirine düşüyorsa halvete girmeleri caiz değildir. Yani tek başlarına baş başa kalmaları caiz değildir. Mutlaka mehremi olması gerekiyor. Mehrem de onun yanında çalışmayacağına göre o zaman o kız veyahut da o kadın müdürüyle beraber tek başlarına kalacaklar. Ve bunlar konuşacaklar, hoş boş edecekler. Yani tabii ki bunlar İslam'ın yönden sakıncalıdır. Peki iki kişi veya yani kişi varsa ortada, iki kız bir kadın, bir erkek veya yani iki erkek işte bir kız varsa ihtilat asıl itibariyle kadınlar ve erkekler karışık bir şekilde <gülüyor> ihtilat olmaları caiz İslam'da. Çarpışmak için. Ama dediğin gibi ama mesela diyelim, diyelim şey, ki yolda mı? gidiyorsun mesela. Kadınlar yolda gidiyor kapalı, erkekler de gidiyor mesela. Böyle yolda birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bunda bir sakıncası yoktur. Bu yani ani olan şeylerdir. Ama 8 saat, 8 saat beraber oturmak kadın yani e, açık saçık saçlarını açacak, saçına açmazsa zaten devlet dairesinde memur olamıyor. Yani nasıl olacak bu? Hı. Hocam maymuna çevirilen insanlar hakkında. Bu Yahudiler Allah Celle Celaluhu cumartesi cumartesi hadisesinden dolayı Allah'ın emir ve yasaklarına e, itaat etmedikleri için Allah Celle Celaluhu o toplumu e, maymun şeklinde bazı e, alimler işte e, domuz ve maymun şeklinde bir de tospak şeklinde e, çevirdiğini ama sahih görüşe göre maymuna çevir, O an bazı şahısları maymuna çevirdi. Hatta mi? Darwin Hatta Darwin ne diyor? Darwin'in bir, bir teorisi var yani diyor mi? ki insanın aslı nedir? İnsanın yani, aslı maymundur. Kendisi Yahudi olduğu için inançta olduğu için, tamam mı? Çünkü <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Yahudi ya Allah Celle Celaluhu o zamanki Yahudileri o zaman maymuna çeviriyor. Sırf Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına uymadıkları için Cumartesi hadisesi meşhurdur. Allah Celle Celaluhu Cumartesi günü balık avlamalarını yasakladı. Onlar hilabazlık yaptılar ve mesela şu hayvanların yağları, yağlarından yemelerini onu da yasaklamıştı. Bunlar ne yaptılar? Cuma gününden tuzaklar koldular. Evet. Cumartesi çünkü sağ, o balıklar sadece cumartesi günü oraya geliyor. Cuma günü ve pazar günü o balıklar bir daha gelmiyor. Allah Celle <gülüyor> Celaluhu sırf imtihan etmek için onları bunla, bununla imtihan etti. Tabi ne yapıyorlar bunlar? Bunlar tuttular hilabazlık yaptılar. Tut, tuttular Cuma gününden bazı tuzaklar koydular denizde veya da gelirlerde. Balıklar o an için geldikten zaman balıklar yakalanıyor cumartesini geçip pazartesi günü bunları ne yapıyorlar kalp yiyorlar. Allah Celle Celaluhu bundan dolayı tamam mı? Onlara bu, bu onları bu cezayla cezalandırdı. Yani bu demek değildir ki yani bütün Yahudiler sonradan maymun maymundan peki bu ilk çağ okuduğumuzda insanların şekli maymunlara benziyor. Yani insanlar maymundan gelme midir? Yok, insanın aslı Adem Aleyhisselatü Adem Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu Adem'i topraktan yarattı. Cinleri ateşten yarattı. Melekleri nurdan yarattı. Ve insanın oğlu Adem'dir. Adem topraktan yaratıldı. Dolayısıyla insanın ağlı, insanın aslı topraktır. topraktır. Onun için Allah Celle Celaluhu topraktan bu toprak, Adem'in top, oluşturduğu toprakların mesela kırmızı toprak, beyaz toprak, siyah toprak Onun için insanlar bir de sert toprak var, yumuşak toprak var, bazı insanlar sert mizaçlıdır, bazı insanlar yumuşak mizaçlıdır, bazı insanlar siyahtır, bazı insanlar kırmızıdır, bazı insanlar beyazdır İşte Allah Celle Celaluhu'nun bu topraktan oluşturduğu şeyden dolayı Tamam mı? Evet Cennette Allah'ı görmek nasıl olacak? İşte cennette Cennet. bu sünnet ve cemaatin inancına göre, selef ailmilerin inancına göre ayetle sabittir. Bu Musa Aleyhisselam turda anda yani Allah Allah'a görmek istediği zaman Allah Celle Celer sen beni göremezsin. Üllele de ısrar ettiği için o zaman dedi, sen dedi işte filan daha bak eğer o dağ yerinde kalırsa o zaman sen beni görebileceksin. Tabii ki mümkün değil. Allah Celle Celaluhu o da tecelli edince, nuru tecelli edince o dağ kum feyekun oldu ve Musa Aleyhisselatü Vesselam büyük bir çıltı atarak bayıldı. Kendine geldikten sonra tövbe ve istiğfar etti. Yani Allah Celle Celaluhu onu affetmesi için ona dua etti. <gülüyor> Yalnız öbür dünyada müminler, müminler Rable, Allah Celle Celaluhu müminlere Kendine layık bir şekilde, şanına layık bir şekilde müminlere, cennete gözükecek, tamam mı? Yani müminler bizzat baş gözleriyle Allah Celle Celaluhu kendini onlara gösterecek. Nasıl gösterecek? Kefiyet Allahu u Alem. Çünkü keyfiyeti biz bilmiyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de müminlerin Allah'a <gülüyor> bakacaklarını söylemiş. Ama nasıl bakacaklar, nasıl göreceklerini onu ne yapmamıştır? Allah Celle Celalü açıklamamış açıklamadığı için biz de açıklayamayız. Aynen Allah Celle Celaluan arş üzerine istiva ettiği gibi ayeti kerimele diyor ki: "Er-Rahman Ar alal arş Rahman, ey Allah Celle Celalü arş üzerine yükseldi. Birisi dese ki nasıl yükseldi? Deriz ki biz bilmiyoruz. Allah Celle Celalü yükseldiğini söylüyor ama nasıl yükseldiğini söylemiyor. O zaman selef alimlerinin burada yani ne yapmıyorlar? Teşbih yapmıyorlar. Benzerlik yapmıyorlar. Ondan sonra tevil de yapmıyorlar tatil de yani etkisiz hale de getirmiyorlar. Diyorlar ki bu keyfiyet allah Alem. Yani Allah Celle Celaluhu'nun istiva ettiği bellidir. İşte cennette de yine o şekilde Allah Celle Celaluhu kendisinin müminlere gözükeceğini söylemiştir. Ama nasıl gözükeceğini söylememiştir. O zaman biz de o bir şey söylemediyse biz de bu konuda bir şey söyleyemeyiz. Bu konuda biz yani selef alimlerinin akidesine göre burada biz suskun kalacağız. Keyfiyet konusunda Kesinlikle biz e, selef halimlerine bağlı olan e, selefiler olarak e, inancı üzerine olan insanlar ne yapmıyoruz? Tekhif yapmıyoruz. Onun için İmam Malik'e sordukları zaman birisi dedi ki e, Yani nasıl Allah nasıl arşaya istiva etti? Allah rahmetsizsin dedi ki El istiva'u me'lum ve el keyf me'hul واجب, <gülüyor> İstiva malum, ey bellidir. İstiva demek Arapça'da yükselmek anlamına geliyor. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki, el keyfiye mechul, ey keyfiyet mechuldür. Yani nasıl yükseldiği belli değildir. Bilmiyoruz. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu, bu meseleyi tanıtmadı. Ve bu konuda iman etmek vaciptir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun aşçı üzerinde yükseldiğine iman etmek vaciptir. Çünkü o ayetle sabittir ve bu konuda soru sormak bir diyor İmam Malik rahime Allah. Ve sualü anhu bid'a. böyle bir soru böyle bir soru yöneltmek bidattır. Yani Allah Celle Celaluhu nasıl biz Allah Celle Celaluhu nasıl göreceğiz? Nasıl göreceğiz değmek soru sorusunu sormak bidattır. Ama biz Allah Celle Celaluhu görecek miyiz? Müminler görecek. Ama nasıl görecek sorusu sorulmaz. <gülüyor> tamam mı? Yalnız soru şöyle sorulur. Allah Celle Celaluhu cennette müminlere gözükecek mi? Müminler de Allah Celle Celaluhu istediği şekilde cennette Rablerini görecekler mi? Cevap olarak evet gözükecek ve görecek, görülecek. Ama nasıl görülecek, kendini nasıl gösterecek Sorusu sormak bile arttır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu konuda hiçbir bilgi vermedi. ve Selam de bu konuda bir şey söylemedi. O zaman biz burada ne yapıyoruz? Biz de burada Allah Celle Celle söyleymediyse, Aleyhisselatü Selam de söylemediyse, Selef alimler yani sahabiler de söylemediyseler, Tabi'in et ve tabi'in de bu konuda bir şey söylemedi. Büyük imamlar da bu konuda bir şey söylemedi. O zaman biz de bu konuda bir şey söylemeyeceğiz. Keyfiyet konusunda kesinlikle tekiyif, caiz değildir. Allah Celle Celaluhu kıskanır mı hocam? Allah Celle Celaluhu kıskanır tabii. Mesela Müslümanın, Müslüman yani Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı şeyleri Tamam. E, İftikab etmek Allah Celle Celalü burada kızıyor. Tamam mı? E, Allah Celle yani insanın insanın mesela zina yapması. Tamam mı? Allah Celle Cevabına kızıyor. Ve buradaki kızgınlık tamam mı? İnsanların kızgınlığı gibi değil. Allah Celle Celalün şanına layık bir kız karşılık şanına layık bir kızgınlığı var. İnsanların kızgınlığı gibi değil. İnsan kızdığı zaman rengi değişir, kanı dolaşır, ne olur? Yani acayip bir mahluk oluyor değil mi? Her şey kella Allah Celle Celaluhu böyle değildir. Allah Celle Celaluhu'nun kızgınlığı, tamam mı? Kızgınlığı insanların yani mahlukatın kızgınlığı gibi değil. Kıskançlığı mahlukatın kıskançlığı gibi değildir. Sevmesi mahlukatın sevmesi gibi değildir, tamam mı? Gülmesi mahlukatın gülmesi gibi değildir. Gazaba gelmesi Mahlukat, mahlukatların gazabı gibi değildir bütün bunlar onun şanına layık bir şekilde olan sıfatlarıdır yani Allah Celle Celaluhu'nun fiili sıfatları var mesela Allah Celle Celaluhu arşa yükseldi bu fiili bir sıfattır Allah Celle Celaluhu gecenin üçte biri dünyanın gövüne iniyor iniyor bu şanına layık bir iniştir bilmiyoruz nasıl nasıl iniyor Allahu Alem kendine layık bir şekilde şanına layık bir şekilde tamam mı? iniyor bu nedir? Fiili bir sıfattır. Onun için ehli, e, selefin akidesine göre Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına olduğu gibi Allah Celle Celaluhu'nun ve aleyhisselatü belirttiği gibi iman etmek lazım. Te'vil yok, tatil yok, tefkif yok, teşbih yok. Tatil yaparsak caiz değil yani etkisiz hale getirirsek veyahut da benzerlik yaparsak da caiz değildir. Veyahut da şekillendirsek de caiz değildir. Niçin? Çünkü bu konuda Allah ve Resulü bize bir şey söylemedikleri için biz de burada bu konuda bir şey söylemiyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da kendini nasıl tanıştırdıysa o şekilde tanıştırırız. Onun üstünde çıkamayız. Yani din delille sabittir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları nedir? Tevkifidir. Ey delile dayalıdır. Delilin olmadığı yerde mantık yapmak, felsefe yapmak kesinlikle caiz değildir. Yani normal bir insan bile seni eğer bir insan seni görmediyse, görmediği halde senin sıfatlarına müdahale ederse sana iftira etmiş olmaz mı? Ben seni hiç görmedim. Nasıl seni tarif edeceğim? Vallahi işte şöyledir, böyledir tan kafama göre, zihniyetime göre tarif edersem seni tam şeklinle tarif etmemiş oluyorum. Dolayısıyla bu sana zulmetmiş oluyor. Eğer normal bir insanın bir insana görmediği hâde şekil veremeyeceği gibi nasıl olur da ezeli ve ebedi olan Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını şekillendirebiliriz? Mümkün değil. Biz onun sıfatlarına inanacağız. Fiili sıfatlarına, sübuti sıfatlarına, zati sıfatlarına, tamam mı? Silbi sıfatlarına inanacağız ama bu sıfatların şekli, şeyi nasıl olduğu biz burada karışmıyoruz. Diyoruz ki, "Hale Allahu alem." Onu hemen Allah'a havale edeceğiz. Allah'u alem. Allah Celle Celaluhu arşa yükseldi. Nasıl yükseldi? Allah'u alem. Allah Celle Celaluhu e, gecenin üçte biri göğün, e, dünyanın göğüne nasıl indi? Allah'u alem. İndi ama nasıl indi? Allah'u alem. Çünkü Allah Celle Celaluhu nasıl indiğini bize açıklamamıştır Kur'an-ı Kerim'de. Aleyhisselatü Vesselam sünnete de açıklamamıştır. O zaman biz nasıl açıklayacağız? Delilin yokluğunda biz bir şey konuşamayız. Delilin varlığında insan konuşur. Yani alim konuşur delilin yokluğunda gaybi olan şeylerde konuşamaz gaybî olmayan şeylerde iştihad yapılır mesela dini meseleler, şerevî meselelerde ama gaybi meselelerde şimdi birisi kalkıp da cehennemi tarif ederse, bu konuda delil yoksa cehennemi tarif etmesi mümkün müdür? sen şu anda mesela riyadın Riyad bir mahallesini görmediğin halde tarif edebilir misin? mümkün değil tarif edemezsin bileceksin ki tarif edebilirsin. E, cehennemi görmeyen, cenneti görmeyen Allah'ı görmeyen nasıl onları tarif edecek? Mümkün değil. Normal insanları tarif edemeyeceksen normal görmediğin bir coğrafyayı, bir tabiatı tarif edemeyeceksen nasıl olur da tamam mı? Her şeyden münezzeh olan, ey mahlukatın bütün çeşit çeşitlerinden münezzeh olan Allah Celle Celalühü tarif edebilirsin. Mümkün değil. Hocam, Allah Celle Celaluhu biz ifadesini neden kullanıyor? Mesela, nehnu, nehnu burada çoğunluk. Nehnu evet. biz... Allah... <gülüyor> Şimdi biz, biz Araplar ve Türkler birbirimizle konuştuğumuz zaman saygı, değer verdiğimiz kişiye ne deriz? Siz diyoruz, siz diyoruz. Öyle değil mi? Veyahuttan biz diyoruz. Konuşuyorum diyoruz ki biz. Yani mesela, büyüklerimize ne ammı artık biz diyor. He. Şimdi mesela burada mesela buradaki kral bir emir verdiği zaman nahnu Abdullah bin Abdulaziz diyor. Değil mi ki ana Abdullah bin Abdulaziz. Bu kişinin mansıbından, değerinden, kişiliğinden dolayı. Dolayısıyla Allah Celle Celalü birçok ayeti, birçok ayette diyor ki biz onun için bazı şahıslar biz derken diyorlar ki yani haşe ve kelle, Allah Celle yani ben ve melekler demek istiyor. Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetinde kesinlikle şeriki yoktur. Ortağı yoktur. Allah Celle Celaluhu rububiyetinde tektir, uluhiyetinde tektir, sıfatlarında tektir. Yani kesinlikle onun sıfatının benzerliği hiçbir sıfat yoktur. Onun rububiyetinde yani kesinlikle onun benzerliği yoktur. Lühiyetinde benzerliği yoktur, dengi yoktur. Allah Celle Celaluhu bütün bu şeylerden münezzehtir. Ve Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedi olduğu için yani übudiyette, şanda, azamette her yönden tek olduğu için tabii ki böyle şeylerde Allah Celle Celaluhu ne diyecek? Biz diyecek. ve bazen yer, Bazı yerlerde de ben diyor. Bazı yerlerde ben diye geliyor, bazı Hı, yerlerde de de biz diye geliyor. Yani her biz ikisi kullanılıyor. Yani burada mesela sen koyun. İmna, koy... İmna Toplum yani çoğu. işte diyorum ya, Allah Celle Celaluhu'nun azameti, şanı, yüceliği. Yani normal bir melek buradan, siz hiç meleğin şeylerine dikkat ettiniz mi? Bir emir verdiği zaman diyor ki, Nahnu Abdullah bin Abdülaziz. Hmm. Veyahut önünden önceki Fahed. Nahnu Fahed bin Abdülaziz. Değmiyor ana ene, işte İşte makamından, yüksekliğinden, kişiliğinden, neyinden. Müdürlüğü, okul müdürlük konuştuk yani, da tabi veli geldiğimiz, biz onları bir görüştük ya. Yani. Biz de pek kendini, kendini kast ediyor. Kendini kast Şahsında okul, okulun temsil ediyor. Hayır, okulun, öğretmenleri temsil ediyor. Yani makam olarak yine görev, şey olarak, almış. Bu lügat etibariyle Kesinlikle bunu yani kullanmakta ya. bir beis yoktur. Al. Arapça lügatında bu vardır. Filmi, Tenzih ve ekrubu ne, ne demektir hocam? tenzihen mekruhdudur. Ey caizdir. Yani mesela e şimdi diyelim ki şöyle bir kısa kol gi giymek. Bu tenzihen mekruhdur. Yani böyle kısa kol giymek haram değildir. Ancak şu şekilde haram olabilir. Eğer bu kısa kolu giymekte belli bir Yahudi, Hristiyan toplumunu taklit etmek niyetiyle yapıyorsa bu Tamam mı? O zaman niyetinden dolayı haram olmuş oluyor. Ama böyle kısa kol giymekten haram olmuş oluyor. Olmuyor. O zaman bu tenzihen tenzihen mekruhtür. Tahrimen mekruht değil. Tenzihen ey halaldır. Ama mekruhtür. Niçin? Çünkü Allah Kısa kol giymemiş. Allah'ın açık baş giymemiş. Açık baş gezmek tenzihen mekruhtür. Yani mekruhtür ama helaldir. Yani caizdir. Mubahtır bir sakıncası yoktur. Ama müşriklere benzemek için açık baş geziyorsa o zaman onlar onları taklit ettiği için haramdır. Yoksa açık baş gezdiği için değil. Bütün bunlar nedir? Tenzihen mekruhtür. Mesela şu anda biz bantalon giyiyoruz mesela. Dar, özellikle mesela böyle daracık olursa bu ne bana olmuş oluyor? Tenzihen mekruhtür. Çünkü Ali Vesselam böyle bir şey giymemiş. Çünkü Müslüman elinden geldiği kadar Ali Vesselam'a benzemek daha uygundur. Ashab'a benzemek daha uygun Çünkü ais diyor ki Femen تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ بِنْهُمْ Tamam mı? Her kim bir kavme benzemek isterse o onlardandır. O onlardan derken yani onlar gibi olmuş olur. Şimdi sen bir fert olarak asker değilsin, komando değilsin. Komando elbisesini, botunu giydiğin zaman komando elbisesini giydiğin zaman Ondan önceki elbiseyi giydiğin ile komando elbisesini giydiğin zaman arasında fark var mıdır yok mudur kendisinde bir, bir Değişik değişiklik olur, hisseder olur. misin yetmez misin mutlaka eder misin peki bir mesela sarık giydiğin zaman cübbe giydiğin zaman fistan giydiğin zaman sakal bıraktığın zaman tamam mı ondan önceki ile son durumun arasında fark var mıdır yok mudur değişiklik vardır yani evet. tamam mı Dolayısıyla tenzihen mekruh, ay haram olmayıp caiz olan bir şey demek. Tahrimen mekruh ay haramdır. Mesela sakal kesmek tahrimen mekruhtur. Sakal kesmek tahrimen mekruh çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve diyor ki: Diyor ki urhul liha ve khalifu'l Sakalları bırakınız, müşriklere muhalefet ediniz. Ve bıyıkları kesiniz. Burada emir var. Irhu. Ey bırakınız. Fi'il amr. Ve buradaki emir sigası olduğu için bunu kesmek o zaman tahrimen mekruhtür. Niçin? Çünkü Allah ve Vesselam sakallıydı. Sakalı da emrettiği için sen sakalı kesiyorsun. O zaman sakal tahrimen mekruhtür. Tenzihen değil. Ve buradaki kerahat demek yani haramlığa haramdır. Diğerdeki kerahat tenzihendir. Anlaşıldı mı? Evet. Ehli kitabın kestikleri inir mi hocam? Ehli kitap eğer hakikaten ehli kitap ise eğer laik değilse tamam mı? Ondan sonra emperyalist değilse o zaman ehli kitabın kestikleri yani Yahudi ve, ve özellikle Yahudiler Yahudilerin kesimi aynen Müslümanlar gibidir. Yahudiler Bismillah diye kesiyorlar. Ama Hristiyanlar Mesih'in adıyla kesiyorlar. Bismil Mesih diyorlar. Yani Allah'ın ismi değil de Mesih'in, İsa'nın ismi ile adlandırıyorlar. Yahudilerin kesimi tam tamamen Müslümanlara göre yüz şeridir. Ama bil cümle eğer hakikaten Yahudi Yahudiliği üzerinde ise, Hristiyan da Hristiyanlığı üzerinde ise kestiklerinden Müslümanlar yiyebilirler. Hocam belediyede Kıyılan nikahın hükmü. E, bu bir sakıncası yoktur çünkü belediyede kıyılan nikah Tamam mı? Normal olarak biliyorsunuz nikahın iki tane şartı var. İcab ve kabul. Nikahın iki tane şartı var. İcab ve kabul. Birisi diyor ki işte filan filan kızımı sana verdim. Tamam mı? Allah Yani Allah'ın kitabı üzerine ve sünnetine uygun bir şekilde Kur'an'a uygun ve sünnetine uygun bir şekilde, Aleyhisselam sünnetini uygun bir şekilde kızımız işte sana verdim. O da diyor ki ben de e, Kur'an'ın Kur'an ve sünnetin emirlerine uygun bir şekilde işte filan kızı kabul ettim. Burada icab akıbun yani nedir? Şahitler karşılığında tabii olacak. Bir de velinin velinin izni olması şarttır. Velinin izni yani veli kimdir? Kızın babası, babası yoksa e, amcası, amcası yoksa mesela kardeşi, dayısı yani onu mutlaka onun en yakın akrabası babasının yokluğunda onun en yakın akrabası kimse onun izni. ve biliyorsunuz Hanefi fukahasında, Hanefi mezhebinde vilayet şartı yoktur. Hanefi mezhebine göre veli şart değildir. Yani bir kadın kendini evlendirebilir. Ama hakikaten burada yani Hanefi mezhebini Hanefi fukahası burada hataya düştüler. Yani buradaki vilayet şarttır. Aleyhisselatü diyor ki velisi olmayan bir kadın diyor nikahı zinadır, zinadır, zinadır. Ve hadis sahihtir. Hadis olaması hepsinin bu hadisin sahih olduğunu ittifak etmişler. Ha, o zaman belediyede yapılan nikah nikaha kıyacak olan şahıs şahitler veli ve kız ve oğlanın yani gelinin ve damadın şeyinde yaptığı nikah şer'i midir değil midir? Yani bu icab ve kabulü söylüyor mu söylemiyor mu? Belediyeye yapılan nikahı ben şahsen bilmiyorum. Ama bu aynı nikah yapılıyorsa icab ve kabul bir de iki şahit olacak. Tamam mı? Ondan sonra veli olacak. Ey kızın yakın akrabası ve en yakın akrabası babasıdır. Babası yoksa işte amcası şahitler iki tane şahit olacak. Efendim? Yani yok yani erkeklerin varlığında kadın olmaz ama hiç erkek yoksa o zaman iki, bir erkek yerine iki kadın olacak. Çünkü İslam şeriatında iki erkeğin nasibini bir kadın, yani erkek iki nasip alır, kadın bir nasip alır. Şeriat yani şeyde mirasta da böyle, gerçi Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de kadın ile erkek mirasta eşittirler değil mi? Eşit. He, tabii ki bu gerçekten bu büyük bir, büyük bir, büyük bir günahtır tabii. Yani Allah Celle kanlarına kanunlarına aykırı bir şeyini yani Allah, Yani Allah Celle Celaluhu, Bilmiyorum bu adamlara ne yapacağını biz de bilmiyoruz, tabi bu caiz değildir. Kur'an-ı sabittir. Erkeğe iki, kadına bir. Dolayısıyla erkeğin yokluğunda iki tane şahit olması gerekiyor erkeğin yerine. Ama erkek, erkek işte kadın bütün yönleriyle erkeğe nazaran daha zayıf olduğu için, Eksik, din yönden eksik olduğu için mesela sormuşlar, kadın dini yönden eksiktir. Sormuşlar niçin eksiktir? Hayız gördüğü zaman namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu yok. O zaman erkeğe göre, erkeğe nazaran eksiktir. Erkek hayız görmüyor, ondan sonra fıtratan erkek kadına göre daha, daha kuvvetlidir, sorumlulukları daha çoktur. Birçok şeyden erkeğin sorumlulukları kadına nazaran daha çok olduğu için Allah Celle Celaluhu bu kanunu koydu. O zaman kalkıp da Allah Celle Celalinin kabul etmeyip tamam mı? Değiştirmek tabii ki bu büyük bir günahtır tabii. Ama bunu değiştiren artık on onu, Rabbi ile beraber artık onun Rabbi hakkında ne yapar? O Allah'a kalır. O konuya görmek, girmek istemiyoruz. Ha o zaman dolayısıyla belediyede yapılacak olan nikah kabul ve icap şartlarına uygun mudur? 1. İki tane şahit var mıdır? 2. Kadının velisi mevcut mudur? 3. Bu üç şey olduktan sonra bir sakıncası yoktu. Yani şer'i nikah yerine geçiyor. Tabii canım. Zaten. <gülüyor> İyi. Şey, şey, o zaman şer şey gerekiyor mu o zaman? Şer'i nikah gerekiyor mu? İmam nikah mesela. Nikahı şey, kıralıyor. Onun yani o, o, o da bir sorç. Yani hocam gerek İslam'da İslam'da belediye nikahı, imam nikahı diye bir şey. Ne imam nikahı? <gülüyor> i̇mam nikahısı doğrusu. İmam nikahıyla adlandırmak caiz değildir aslında. <gülüyor> Bu nikah imamın nikahı değil. Bu nikah İslami nikahtır. Şer'i nikah. Evet, evet. İmaman için mal ediyoruz veyahut da belediyeyin için mal ediyoruz. Evet. Yani isim, bu isimlerle isimlendirmek doğru değildir. Nikah. Nikahlayacağımız zaman önce imam gelir nikahımızı koyuyor sonra belediyeye gidiyoruz. İşte ama yani bu isimlerle isimlendirmek caiz değildir. İmam nikahı ne demektir? nasıl şey şer'enika şer'enika yok onu demek istemiyorsun sen imam ha peki yani imamlık adı diyorsun oğlum tamam şer'enika evet, gerek, evet. gerek yok mu zaten e, nikah yaptıysa geliyor imam evet ne okuyorsun şer'en doğru değil şartları karşılanıyor mu bak hocam yani, yani, Kur'an-ı Kerim nasıl toplandı kim anlarım? topladı ve de, toplandıysa de. böyle şeddeli ötreli şeyin bir resmi şeyi var mı annesi babası orada mı rızası var mı üçüncü kişilere böyle Abi son iki soru şunlar alan belediyede resmiyet altına alıyor, Ne diyor? Zaten e, Müslüman istima <gülüyor> yarışmak zorunda belli şeylere, borç aldığını aldığın zamanlar. Şey <gülüyor> bunu da fiziken haklarını korumak için kayıt altına alıyorsun. Orada bunun kim belediye, tüzel yapıyor. E şehir şeyidir. Hmm. Ama hocam ne diyor? Belisiniz mi yoksa? Türkiye'deki sitelerden birisi bir tane kadın, bir tane erkekse olmuyor. 12 nikahlar o zaman bir eksik oluyor hocam. Veli veli şartı yok Türkiye'de. 18 yaşını doldurmuşsa ama dikkat, o da demek işte, ki herkes yani. Hanefi fıkhının şeyine bakarak. İşte ki, e, yani Ali Satt'un sünnetine göre veli şarttır. Velisiz yapılan nikah Ali Satt diyor ki e, zinadır zina diyor. Yani ama normal yüken, Türkiye'de Ebu Hanife'nin şey mezhebine bağlıdırlar. Abi Ebu Hanife Ebu Hanife'nin mezhebine bağlı oldukları için bu insanlar da bir, ama bilen bir kişi bunu yapmak kesinlikle Hı. doğru değil ama, hocam şey ama bilmeyenler taklit yönden yapmıyorlarsa artık onlar Konu, konu şey yapmasın hocam, Efendim? şey mesela şey, şimdi şey, imam nikahı geliyor, kızın haberi var, kendisinin haberi var, <Gülüyor> özellikle bunu üniversite falan okuyanlar ya da başka şeyler kimse <Gülüyor> bilmiyor, toplumlar üçüncü kişiler bilmiyor, <Gülüyor> anne baba bilmiyor, İmamı çağırıyorlar, imam nikahı yapıyorlar, birlikte yaşıyorlar <Gülüyor> Ne oldu o? İmamlık'a geçerli oldu mu şimdi? Şer'i oldu mu? Olmadı. Oldu mu? E, e, getirmesi şahit. Şahit getirilmesi mi? Hayır. imamı getiriyor. Şahit de var. Ama velilerin haberi yok. Evet. Yani beraber yaşadığı üçüncü şahısların, velilerin şunun haberi yok. Sadece iki şahit biliyor. Bir de o imam biliyor. Başka kimse bilmiyor. Üniversitelerde, yani bizim zamanımızda üniversitede olan birbirlerini seviyorlar. He? Yani hem de bunlar dindar yani. ilahiyet. Bak O zaman İslam e, yüksek İslam en üstüsü vardı. Yani iki tane öğrenci aynı üniversitede okuyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Babalarından habersiz bir şekilde üniversitede evleniyorlar. Üniversite bittikten sonra ondan sonra gidiyor diyor ki işte ben sizin kızınıza talibim. Bizim birçok arkadaşımız böyle yaptı mesela. Nasıl? Halbuki yani doğru değildir. Hani iki tane şahit getiriyor ama babasını hiç haberi yok. Hı ve bu sahih sünnete göre caiz değildir aslında. Ama Hanefi fıkhına göre bu fetvayı vermişler. Dolayısıyla Türk e, Türkiye kanunu, e, Diyanet İşleri Başkanlığı Hanefi mezhebine göre ya da Hanefi mezhebi usulüne göre olduğu için oradaki toplumda bu konuda orayı taklit ettiği için günah kimindir? Günah işte bunlarındır. Ama ben bir vatandaş olarak hakikaten bu hükmü bilip de gidip orada velisiz evlilik yapıyorsam kesinlikle bu caiz değildir. Çünkü doğru hadis belli olduktan sonra o doğru hadise aykırı amel etmek caiz değildir. Hocam son iki soru. Burada <gülüyor> Kur'an nasıl toplandı? Kim topladı? Ve ötreli var mıydı? Ya yani Kur'an, Kur'an biliyorsunuz. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde indiği zaman Mesela sahabiler kendi aralarında kimisi şu süresi yazıyor, kimisi o bu süreyi azıyor. Sahabiler yani yazı yazmasını bilen sahabiler Allah'ın ﷻ sözüyle görevlendirdiği bazı şahısları Kur'anı işte kemik, kimisi kemik üzerinde yazdı, kimisi deri üzerinde yazdı, kimisi odunlar üzerinde yani. O zaman o zaman böyle şu anda kağıtların var olduğu bir dönem değildi. Dolayısıyla birçok şeyler üzerine yazıyorlardı işte. Sonra herkes mesela diyelim ki Kimisi Bakara suresi, Âl-i suresi, efendim, e, Nisa suresini yazmıştır. Diğeri şu sureyi diye bu süreleri. Sonra eee Ebubekir döneminde de böyle kaldı. Derken ondan sonra toplatıldı. Âl-i İmran radıyallahu taala, sonra Osman radıyallahu en sonunda Osman radıyallahu taala bunları ne yaptı? Çünkü işte şunun mushafı var, bunun mushafları var, bunun mushafları. Ömer bütün bu sahabilen yanında olan yazılı mushafları aldı. Ondan sonra belli bir tertip üzerinde şu anda olduğu ya üzerinde olduğumuz tertip üzerinde ne bir araya getirdi. Ve şu andaki süre tertibi, süre tertibi farz değildir. Ama ayet tertibi farzdır. Yani mesela birisi kalkıp Bakara suresindeki son ayeti, birinci ayet yapıp, birinci ayeti son ayet yaparsa, bu kesinlikle caiz değildir Allah'ın dinini tahrip etmektir. Peki hocam. Ama mesela kalkıp şu mesela birisi, İbn-i Mes'ud'un mushafı tertibi üzerinde. veya da tertibi üzerinde. Tertib, sürelerin tertibi. Fatiha suresi, mesela şimdi nedir? Kur'an tertibine göre birinci, birinci suredir. Bakara suresi ikinci süre. Ali İmran üçüncü süre. süre. Nisa suresi Dört. dördüncü süre bu şekilde. Bu tertip vacip değildir. Dolayısıyla bir, bir kişi namaz kıldırırken veya da kendisi kendi kendine namaz kılarken mesela birinci de Kul Ahudur Rabbinnes Suresi'ni okurken ikinci rekatta Kul Ahudur Suresi'ni okumakta bir beis yoktur. Ama en evdalı tehdibe göre okumaktır. Evet. Ama böyle okuduysa günahkar olmuş olmuyor. Yani bu tenzihen mekruhtur. Deminki Hırfahat kardeşin sorduğu soru gibi. O niye? Orada bu bitiyor çünkü. Orada Kur'an bitiyor. Kul Ahudur Tekrar dönmesi gerekir. Ama örneğin mesela. Önce e, mesela. Allahümme sallallahu Ayet ı okudu. Önce Kulullah'ı okudu, sonra ayet ı okudu. Bir sakıncası yok. Yok mu? Evet. Ama en makulu, yani, en en, ma makulu yani şey, en doğrusu tertibe göre. Yani şu oluyor. anda çünkü Üthmen radıyallahu teala'nın edindiği tertip üzerinde, onun döneminde yaşayan bütün sahabiler bunun üzerinde ittifak ettiler. Ve biliyorsunuz sahabilerin ittifakı icmadır. Sahabilerin icma'ına muhalefet etmek caiz değildir. Ne diyor Allah aleyhissalatü vesselam? diyor benden sonra eğer yaşayacak olursanız öyle ihtilaflar olacak ki diyor. O ihtilafların olacağı dönemde diyor. Benim ve benden sonraki raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılınız. o zaman raşid halifelerin sünnetine sarılmak aynen Ali Sattı sünnetine sarılmak gibidir. <gülüyor> tamam mı? bi sünneti ve sünnetu'l-hulefâ'ir <gülüyor> râşidîn el-mâdî min Ve Yani burada Tamam mı? Kesinlikle arada fark yok. Diğer ayeti kerime de sabah biz de indik Nisa suresinin 115. ayetinde Allah Celleci diyor ki: "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلُهُ جَهَنَّمَ وَسَاعَةٌ مَصِيرَ" Burda ki sabil al mu'minin neder? Ay mu'minlerden kasad. Allahüzzat ve selam döneminde yaşayan sahabilerdir. Dolayısıyla Raşid, halifelerden birisi olan Üthmen zamanında olan bütün sahabilerin ittifakıyla bu, tertibiz, bu tertibi yapmışlar ve gerçekleştirmişler. O zaman bu tertip icma olduğu için bu icmağa muhalefet etmek doğru değildir. Karşı koymak doğru değildir. Tamam mı? Ama kalkıp mesela diyelim ki sahih bir delille, sahih bir senetle İbn-i Mesud'un veyahut da İbn-i Abbas'un veyahut Ha tamam Muhammed Taali'nin tertibini birisi oluşturursa tertip ayetlerde değil sure tertibinde ayet tertibinde ayet tertipleri tevkididir. Yani delille sabittir. Ali Sattaslem zamanında ayetleri tertipleştirmiştir. Tertipletmiştir. Ama süreler tertibi sonra oluşturuldu ve özellikle şimdi niçin bu mushaf diyorlar ki mushaf Osman diyorlar. Ey Osman'ın oluşturduğu tertibe gören oluşan mushaf mushaf demek yani birçok sahifeden oluşan kitap demektir tamam mı mushaf ey yazı yazılan sayfa demektir bu bir sayfadır. tamam mı bu sayfadır. bu sayfanın içerisinde yazı yazılan yazılan yazı suhuf çoğuldur ey birçok sayfa. yani yaprak biz türkçe sahifeye ne diyoruz yaprak diyoruz tamam mı öyle değil mi Veyahut da yaprak yüzü diyoruz. Çünkü sahife bir yüz. Tamam. El varaka iki yüzlü, sahife bir yüzlü. Dolayısıyla bu sayfaya yazılı olan yazılar bir yüz tane oluşturulmuş. Buna ne deniyor? As-suhuf. Yani şurada olan birçok mushaf. As-suhuf çoğuldur. Tekili nedir? Mushaf. Ey. Sahife içerisinde yazılı olan yazı. Dolayısıyla tertip, sürelerin tertibi, tertibine, tertibine aykırı hareket etmek caizdir. Ayetlerin tertibine aykırı hareket etmek haramdır. Çünkü ayet tertibi tevkifidir. Süre tertibi tevkifi değildir. Ey delile dayalı değil Son iki, üç, üç tane soru kaldı hocam. Cuma Son olarak şu yatsı namazıyla ilgili bir de cuma namazının terki. Heh. Kızım, cuma, abi, bak, cuma o, namazının hızı. terki. Cuma namazı biliyorsunuz, <gülüyor> e, bilerek cuma namazını, bilerek üç Bilmiyorum. defa cuma namazını terk etmek Allah'ın zimmetinden çıkar Allah korusun. <gülüyor> Ama... Cuma namazını tevil yaparak terk etmek. Mesela Ebû Hanife rahimehullah buna bağlı olan şahıslar diyorlar ki İslam şeriatının hakim olmadığı yerde cuma namazı kılınmaz. Ve Türkiye'de Hüsnü Aktaş, Mustafa e, Yusuf ney? Yusuf Kerimoğlu. Yusuf Kerimoğlu yani o dönemde bu konuda yazılar yazdı ve Türkiye'de birçok genç, birçok grup cuma namazını kılmıyorlardı. Bu tevile dayanarak yani Ebu Hanife'nin itihadına bu itihadına dayanarak bu gençlik namaz kılmıyordu ama Türk toplumu veya da Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı Hanefi olmasına rağmen bütün camilerde cami cuma namazını kılıyorlar değil mi evet. ama siyasi yönden siyasi yönden Tevil yaparak bazı gruplar geçmişte ne yaptılar cumayı terk ettiler tevil yap tevillerinden dolayı terk ediyorlarsa bu konuda belli bir imamı taklit ettikleri için günahkar değiller. Ama bilerek bilerek amdan kasden cuma terk etmek kesinlikle caiz değildir ve cuma suresinde ayetle sabittir. Öyle değil mi? Neydi nasıl ayet? Ya eyuhellezine amenu izanudiye lis salati min yevmi'l cum'a min yomil cum'ati cum'adi yani sükun dedil harekeli cum'ati fes'u ila zikrillah ila zikrillah ayet esadi edenudiye lis salati fas'u ila zikrillah ve deru el bay' tamam mı? yani alışverişi bırakınız ve camiye cuma namazına gidiniz. ayetle sabittir ha o zaman tevil yapmak tevil yaparak cuma namazını terk edenler sorunu değiller çünkü belli bir imamı görüşü İçtihadı kabul edilen bir imamı taklit ediyorlar. Ama heva ve hevesine uyarak Cuma namazını terk etmek büyük bir günahtır. Ve aleyhissalatü diyor ki Kasten bilerek Cuma'yı üç defa peş peşe terk ederse Allah'ın himayesinden, zimmetinden çıkar. Yani Allah Celle Celaluhu onun koruculuğunu üstünden çeker. Ve öbür dünyada Allah Celle Celaluhu onun hakkında karar alır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Bazı fırkalar Hocam Türkiye'de imamın arkasında cuma namazı kılmıyorlar mesela. E işte doğru değildir. Bunlar tevil yapıyorlar. bu Hanife'nin bir görüşüne göre amel ediyorlar. Yani bunlara biz soracağız. Mesela o cumayı terk eden gence deriz ki gel kardeşim sen niçin cuma arıyorsun? Sen niçin cuma namazını kılmıyorsun? Öyle ya. Soru cevap alışverişi yapacağız. Çünkü... Çünkü şu anda Cuma namazını kılmayanın kişi hakkında hüküm vermek de böyle gıyabi yönden hüküm vermek değil, doğru değildir. Yani bir kadı sanık sanığın yokluğunda hüküm veremez, değil mi? Mutlaka sanık karşısında olması lazım kadı, yani hakim ondan sonra hüküm verecek. Şu anda Cuma namazını terk eden gençler veya otak gruplar, biz onlara deskisizlik için Cuma namazını kılmıyor, kılmıyorsunuz? kılmiyorsunuz. Valla diyorlar ki işte İmam Hanefi, İmam Hanife diyor ki. Cuma namazının sıhhat şartları var. Sıhhat şartları da eksik olduğu için Cuma namazı kılınmıyor. Sıhhat şartlarından nedir mesela diyoruz onlara? Diyor ki işte mesela e, sıhhat şartlarından birisi şehir olması gerekiyor. Ey şeriatla yönlendirilmesi gerekiyor, şeriatla hükmedilmesi gerekiyor. Bu sıhhat şartlarından birisidir. Bu sıhhat şartlarından birisi de eksik olduğu için buradan Cuma namazı kılınmaz diyorlar. Yani burada kime uyuyor? Abu Hanifenin bu içtihadına uyuyor. Bu onun mukallidi olduğu için, avam oldukları için, mukallid oldukları için bu konuda artık onu onları tevillerine bırakacaksın. Ve onlar Allah Celle Celalü onlar hakkında karar alacak. Tamam da şimdi devamlı namaz kılan bir kişi makul mu bir cuma namazını kaçırsın? İşte sen soruyu, sen cevabı anlamaya çalış. Diyoruz ki ya bu Hanife'nin böyle bir görüşü var. Onu Abu Hanife'ye sor. Onu Abu Hanife'ye sor. <Gülüyor> <Gülüyor> bulacağım onu. Ha i̇şte Yalnız yani mahkul değildir bir devamlı yani namaz kılın, günde beş vakit namaz kılın, gidip Cuma günü namaz kılmasın yani. Akılla ya da uymaz. Sadece o desin, canım. o desin, benim aklıma uymaz o, mantıkıma uymaz benim. Ya senin mantığına uymazsa o değildir yani. Evet. Önemli değil. Önemli o olay ya. bu bir imamdı, böyle bir içtihat yapmış. Ve bu imama tabi olan insanlar var, tamam mı? Ama doğrusu Cuma namazı terk edilmemez. Yani bu içtihat yanlıştır aslında. So, so. Sahih görüşe göre... Sahin görüşe göre, Ebu Hanife'ye göre mesela üç kişi olunca Cuma namazı kılınır. Sahin görüşe iki kişi olsa. Şimdi mesela normal bir namaz, bir vaktin namazı olduğu zaman kaç kişiyle cemaat oluyor? İki kişiyle. İmam bir de yanında bir kişi. Madem ki normal vakitlerde bir kişiyle, imam ile beraber bir kişi oluyorsa o zaman Cuma namazı da iki kişiyle olur. Tamam mı? Yani Bazı böyle. alimler demişler ki cuma namazının kılınabilmesi için 40 kişi olması lazım. Bazılar demişler ki 13 kişi olması lazım. Bazılar demişler ki 3. Bazılar demişler ki 2. Tamam mı? Bazılar demişler ki 57. Yani birçok şeyler var. Halbuki burada cuma namazı kılabilmesi için mukim olması gerekiyor. Ey göçebent olmayacak, seferi olmayacak, mukim olacak yani bir köyde veya da bir şehirde Tamam mı? Sıhhatı, sıhhat şartlarına uygun mukimdir. Tamam mı? Devletin işte o devlet ne olursa olsun, ister Amerika'da olsun, ister Fransa'da olsun, ister efendim Almanya'da olsun. nerede olursa olsun, madem ki o devlet o devlet Müslümanların yaşamlarına veyahut da şeriatlarına, dinlerine uygun bu cumanın namaz cuma, cuma namazının kılınmasında bir beis görmüyorlar. Orada bulunan Müslümanlar mutlaka Cuma namazını kılmaları gerekiyor. Almanya şeriatla idale, idare edilmiyor diye biz burada Cuma namazını terk edemeyiz. Amerika'da, mesela Amerika'nın hükmü küfürdür. E, e, halife değildir, Müslümanların halifesi değil. Müslümanlar burada Cuma namazını terk edemezler. Yani sahih görüşe göre, kavlu raciha göre, Müslümanlar nerede bulunsalar mukim bir yerde. Seferde olma, sefer olmayacak. Göçebent olmayacak. Yani dağlarda böyle çadırlar altında gezici insanlar olmayacak. Mukim olacak. Böyle sabit evler olacak. Bir köy mesela. Bir köyde mutlaka Müslümanların toplanıp vakit namazlarını okulmak için ezan okunması gerekiyor. ve Selam gazvelerde geceleyin sabaha karşı taarruz yapmıyordu köylere. Dinliyor. O köyden ezan sesi geliyorsa onlara hücum etmiyor. Ezan sesi gelmiyorsa onlara hücum ediyor. Onlar orayı ne yapıyor? Orayı Yani ilk önce İslamı tebliğ ediyorlar. Yani teslim olmuyorlarsa İslamı İslamı kabul etmiyorlarsa, Aleyhissalat ve onlara karşı ne yapıyor? O zaman bir köyde mutlaka o köy halkının toplanıp namaz kılmak için ezan okunacak bir yer, Cuma günü de. Cuma namazının kılınacağı bir yer olması gerekiyor. Ya biliyorsunuz bu farz aynıdır. ayn'dir. Cenaze namazı ise farz-ı kifayedir. İmam ile beraber bir kişi köyde bir kişi imam ile beraber kılarsa bütün köy halkı bu günahtan kurtulmuş olur. İmam ile beraber hiç kimse kılmasa bütün köy halkı günahkar olur. Tamam mı? İşte Cuma meselesi hakikaten çok önemli bir, meselesi, bir meseledir. Yani doğrusu Müslümanlar sabit hangi şehirde olsalar olsunlar. Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da efendim nerede olursa olsun. Müslümanların bulundukları yerde kendi aralarında bir imam seçecekler. Ondan sonra onlara hutbe okuyacak ve Cuma namazını kılacaklar. Cuma namazı biliyorsunuz iki rekat olarak kılınır. Ondan önce sünneti yok, ondan sonra sünneti var. Cuma'dan önce sünnet yoktur biliyorsunuz. Dehiyat Bir de mesela... Dâhiyet-ül ayrı, onun sünnet, Cuma sünneti, Cuma'nın yok. sünneti yoktur. Yani. Bir de, bazı şahıslar Cuma, Cuma mesela Cuma namazından sonra Zuhru ahir kuluyorlar, sünnetleri kuluyorlar. Yani mesela namaz öğleden ilk önce öğleni kuluyorlar. Zuhru ahir. Zuhru ahirden önce kaç tane rekat var? Dört rekat. İlk önce dört rekat sünnet kuluyorlar. Sonra zuhru ahir dedikleri dört rekat kılıyorlar. 8. Sonra öğlen namazından sonra da iki rekat kılıyorlar. 10. Bir de cuma namazını iki kıldılar. On iki. Halbuki bir vakitte iki farz kılınmaz. Cuma namazı, öğlen namazının yerine geçiyor. Sen nasıl kalkıp da öğlen namazının işte zuhru ahir isimlendirerek kılıyorsun? Şafiiler mesela cemaatle kılıyorlar. Ve şafiiler mesela cuma günü imam hutbesini ve namazını kıldıktan sonra şafiiler böyle bir kenarda toplanıyorlar sesli bir şekilde onlardan birisi onlara namaz kıldırıyor. Diğer Makrı'dan rastlanır mı hocam? Yani? Diğer mı öyle şey ya? Yani? Bu doğru değildir. Kesinlikle nerede olursa olsun tamam mı? Cuma namazı iki rekat kılınır, ondan sonra onun ondan önce iki sünneti yoktur, ondan sonrası iki sünnet vardır. Bazı alimler demişler ki camide kılarsa dört kılar, evde kılarsa iki rekat kılar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun sünnetleri evde kılmıyor, şey camide kılmıyordur. Aleyhissalatü vesselam sünnetleri genelde evde kılıyordu. Namazdan önceki sünnetler, namazdan sonraki sünnetler yani camiye gelmeden önce öğlen namazının sünnetini evde kılıyor sonra direkt geliyor, mihraba geçiyor. Namaz bittikten sonra ve vesselam evine gidiyor ve evde namazdan sonraki sünnetleri kılıyordu. Dolayısıyla camiye git gittiğimiz zaman sadece camiye giriş namazı kılınır. Allah rızası için, camiye girildiği zaman Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Yani cuma namazının iki sünneti veya 4 sünneti yoktur önce. Cuma namazının, cuma namazı kılındıktan sonra iki veya 4 rekat namaz bu vitir namazı kılınmadığımız zaman kadar yapmamız gerekir B mi? Vitir namazı Hanefi fukahasına göre vaciptir diyorlar. Doğrusu cumhurun görüşüne göre vitir namazı vacip değildir, sünnettir. Dolayısıyla vitir namazını terk etmekte günahkar olmuyor ama büyük bir sawidehat mahrum kalmış oluyor. Tabii, tabii Çünkü Ali aleyhis, Aleyhisselam feygir namazının sünneti ile vitir namazının sünnetini seferde, savaşta hiçbir yerde terk etmemiştir. Onun için Hanefi fukahası demişler ki Ali Aleyhisselam eee vitir namazını hiç kul hiç terk etmediğinden dolayı ve terk ettiği rivayet edilmediği için o zaman vaciptir. Ve hanefiler farz ile vacip arasında ayrım yapıyorlar. Diyorlar ki farz tevatür yoluyla sabit olan bir ibadet farzdır. Tevatür yoluyla sabit olmayan bir ibadet vaciptir. Yani vacip farzdan daha aşağı bir evet. seviyededir. Doğrusu öyle bir ayrım yoktur. Farz eşittir, vacip. Vacip eşittir, farzdır aslında. Çünkü vacip farz demektir. Farz vacip demektir. Dolayısıyla ister ahad yoluyla veyahutta e, meşhur yoluyla sabit olduysa o zaman o nedir? Vacip olabilir da sünnet olabilir. Ahad da olursa. Ve biliyorsunuz henefiler, henefiler ahad akidede ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Yani imanda bu tür şeylerde ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Mutlaka mutavatir olması gerekiyor. Onun için mutawatir yoluyla şey olmadıkları için birçok isim vasıfları sıfatları e, Abu Mansur El maturidi denen e, alim mesela bu konuda birçok yerlerde yan çiziyor. Niçin? Çünkü diyor ki bunlar hepsi ahadtır. Halbuki ahad hadis amelde ve akidede hujjettir. Madem ki bu hadis sahihtir, ister ahad olsun, ister meşhur olsun, ister mustafil olsun bu hadis ile amel etmek vaciptir. Hadisin varlığında iştihada göre amel etmek caiz değildir. Hadisin var sahih hadisin varlığında iştihad amel etmek caiz değildir. Sahih hadis yoksa o zaman iştihad yapılır. Bir sakınca yoktur yani. Delilin yokluğunda iştihadın yapılır. Delilin varlığında iştihad yapılmaz. Ve sabahleyin dersimizde bu meseleye değindik. Yani mesela geçen bazı arkadaşlar burada yani Allah Resulü ve doğum gününü kutlanılma, Türkiye'de kutlanılmasında bir beis görmüyorlar diyorlar. Diyorlar ki bazı şahıslar Türkiye'mizde veya hatta İslam ülkelerinde Allah Resulü ve Selam'ın doğum gününü kutlamakta bir beis yoktur diyorlar. Halbuki Allah Resulü ve Selam kendi zamanında, kendi doğum gününü kutlamış mıdır? Kutlamamıştır. Ondan sonra, kendisi vefat ettikten sonra onun ashabı doğum gününü kutlamışlar mı? Kutlamamışlardır. Ashabtan sonra tabi'in kutlamış mı? Kutlamamış. Tabi'inden sonra etbahat tabi'in kutlamışlar mı? Kutlamamışlar. O zaman bunu kutlamak bidattır. Belki Hocam, burada, İbadet yani yani burada değil de genelde pazartesi, perşembe oruç tutulur, sevap tutulur. Aleyhisselatü vesselam pazartesi, perşembe günleri oruç tutulur. Ama pazartesi doğdu. Ona mana değil mi? Onun değildir yok. Ali Sattreselan pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu. Mesela 13., 14., 15. günleri oruç tutuyordu. Aşura gününde oruç tutuyordu. Arafa gününde oruç tutuyordu. Ve bu oruç tuttuğu oruç günlerine de ne yapıyordu? ve Sattreselan ümmetine tavsiye ediyordu. Tamam mı? Ama eee Doğum gününü hiçbir zaman kutlamadı Allah Aleyhisselatü Vesselam. Ve peki neden Pazartesi ve Perşembe oruç tutuyordu? Allah Aleyhisselatü Vesselam sordular. Dediler ki ya, birisi sordu, ya Resulullah ben de işte Pazartesi günü hani oruç tutmakta bir veis var mıdır? Ve Vesselam tutuyordu. Dedik işte Ali Sen biliyorsunuz Pazartesi günü doğdu. Tamam mı? Ee, bundan dolayı yani işte ben işte o günde doğduğuma o günde şey yaptı diye bir veis yoktu Ve bizzat kendisi bu orucu tutmuş. Allah Celle Celaluhu onu o şekilde yönlendirdi ve kendisi o şekilde yaptı. Biz de o şekilde yaptığı için yaptığını yaparız. Ama yapmadığını biz de yapmayacağız. Yaptığını yapacağız. Yaptığını bizim yapmamız sünnettir. Terk ettiğini terk etmemiz de sünnettir. Onun için sünnet iki çeşittir. Tamam mı? Yapılan sünnet ile terk edilen sünnet. Yaptığı sünnet ile terk sünnet. terkiye ey yapmadığı. Mesela kurban bayramında ve Ramazan bayramında ezan oku, okunuyor mu? Okunmuyor çünkü Aleyhisselatü Vesselam okumadı. Birisi kalkıp dese ki biz bayram, bayram namazı için ezan okuyacağız derse bu adam bir ad yapmış olur. Caiz değildir çünkü Aleyhisselatü Selam okutmadı. Sen niye okutuyorsun? Onun yapmadığını sen de yapmayacaksın. Onun terk ettiğini sen de terk edeceksin. Onun yaptığını yapacaksın. Pazartesi günü tutmuş tut. Peşembe günü tutmuş tut. 13. Hicri ayına göre. Hristiyanik ayına göre değil. Hristiyanik ayına göre 13.sünü 14.sünü 15.sünü tutmak caiz değildir. Çünkü şer'i hükümler hicri ayına göre olması, ay kanab, ayın şekline göre biliyorsunuz Hristiyanik tarihi güneşe göre yapılıyor. Ve bunu tarihul milad diyorlar. Yani doğum. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Halbuki İsa Aleyhisselatü doğumu bu tarihte olup olmadığı belli değil. Hatta Aleyhisselatü Selamın Rabi'il evvelin on ikinci gününde yüzde yüz olduğunu tarihte belli değil. Bazı tarihçiler ve vesselam Rabi'il evvelin dokuzunda doğduğunu, bazı alimler Rabi'il evvelin on ikisinde doğduğunu. Ama madem ki burada ihtilaf var, on ikinci günü kutlamak aslında yüzde yüz caiz değildir. Fid'attır. Hatta tarih tarihsel yönden caiz değildir. Çünkü ihtilaf var. Sabit değildir. Hz. Hatice ve Selam'ın %100 Rabi'ül Evvel'in 12. gününde doğduğu sabit değildir. Çünkü tarih tarih uleması bazı kıs diyorlar ki 9. gününde doğdu diyorlar. Ha bu, demek ki burada ihtilaf var. Demek ki sabit bir şey yoktur. Sabit bir delil yok. Bu bir. İkincisi ibadet yönden kutlamak caiz değildir. Çünkü o, kutlamamış onların hiç biz kutlayacağız. Aynı şekilde Mi'raç gecesini kutlamak, onlar kutlamadı. Biz Bizim kutlamamız da caiz değildir. Bu bidaattır. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fünnâk. Her, de, her bid'at delalettir ve her delalet sapıklıktır. Ve biz size ezberletmiş olduğumuz Hudlatul Hâce'de ne diyoruz? Fe inne khayrel haddiyeş. Ne diyoruz? Ezberlediniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hedi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem. Yani, hayır Hedi, Hedi ve Muhammed. Hedi ne demektir? yol, metot, amel. yani en doğru yol ve en doğru amel ve en doğru şey Allah Resulü yoludur. Hedi, kurban anlamına geliyor. Hedi, Hedi, Hedi ayrıdır. Hmm. Hedi, ayrıdır. Hmm. Hedi, kurban anlamına geliyor. Tamam mı? Dolayısıyla en doğru yol Allah Resulü yoludur. Allah Resulü yolu dışına çıkan bir kişi bir daha işlemiş olur. Ve biliyorsunuz ibadetler tabuptifidir arkadaşlar yani delile dayalıdır. Madem ki doğum gecesi, meyraj gecesi, kandil geceleri bütün bunlar hepsi bir adettir. Kandil gecelerini kutlamak, meyraj gecesini kutlamak, ondan sonra doğ doğum yılını kutlamak caiz değildir. Ve bazı Müslümanlar çocukların doğum günlerini kutluyorlar. Bu Hristiyanlardan gelmiş olma, gelmiş bir adettir. Bir Müslüman. Çocuğunun doğum gününü kutlaması caiz değildir böyle mumlar yakıyorlar, diziyorlar. Ondan sonra kekler, pastalar üzerinde aynen Hristiyanlar gibi. Yani Ali Satt ve Müslümanları bu tür bildaatlardan, bu tür taklitten e, sakındırıyor diyor ki Ali Satt ve Selam la tetba'nn sana mankana kablakun, kablakum şibran bi şibr dira' bi dira. Hatta Yani hakikaten yani, Müslümanlar o kadar körü kör bir taklit yapıyor ki. Avrupa'dan hemen bir moda gelse hemen ona uyuyorlar. Hemen bir şey yapıyor mesela bu doğum gününü kutlamak nereden geldi? Hristiyanlıktan geldi. Onlar Hristiyanlar Hristiyanik Hristiyanik tarihini kutluyorlar. Diyorlar ki biz de işte efendim Hicri Hicri yılını kutlayalım diyorlar. Onun için Hicri yılını kutlamak, kutlamak bir bidattir. Miraç gecesini kutlamak bidattir. Kandil gecelerini kutlamak bidattir. Doğum gününü kutlamak plan Kutlamak bidattir. Gayiz değildir hocam son soru yatsı namazı geçti. E, yatsı namazının vakti nereye kadar? Vakti namazı gece yarısına kadardır. Gece yarısından sonra namaz gece, gece namazının vakti bitmiştir. 12'ye kadar yani. ve selam gece namazı ne kadar tehir edilse tabii ki cemaat varsa cemaattan ayrılıp kendi kendine tehir edemez. Ama mesela bir köydeyiz. Bütün köy halkı halkının muvafakati muvafakati aldıktan Bende. sonra Mesela saat 9'a kadar 10'a kadar ertelenebilir. Ve en doğrusu da gece yatsı namazını yani birlik beraberlik içerisinde. Yani bireysel bireysel hareket etmemek lazım. Tabii. Ya iz, izin var. En doğrusu kadınlar evlerinde namaz kılmasıdır. Ee, yani camilere gitmemelerdir. Ama bir kadın camiye gitmek isterse şer'i Şer'i şeye göre uygun bir şekilde, tesettür kapalı, seserçör, kaparlı. E, koku kullanmayacak çünkü koku koku e, kullanan bir kadın çarşıya çıktığı zaman camiye gittiği zaman aleyhisselatü vesselam sakındırıyor ve diyor ki bir kadın koku sürünerek dışarı gittiği zaman o koku da erkeklere giderse o, o erkeklerle zina yapmış olur. <gülüyor> Kadın evde yani, namaz kalabilir mi cemaatle? Cemaat tabii kalabilir. kadınlar kendi aralarında cemaat, cemaat yapabilirler. Kalabilir. Çünkü <gülüyor> <ummena Ayşe gülüyor> <'ala> anha kendisi <gülüyor> kadınlarla beraber e, kendi <gülüyor> aralarında <gülüyor> cemaat yapıyorlardı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani yatsı namazının <gülüyor> ilk vakti ile son vakti. İlk vakti akşam namazının biliyorsun güneş battıktan sonra o kırmızılık tam kaybolduktan sonra yatsı namazı vakti geçiyor. Son vakti gece yarısı. Gece yarısı mevsimlere göre değişiyor. Yaz ayrıdır, kışın ayrıdır. Tamam mı? Yani mesela bu şu anda bu e, yaz mevsiminde yani 11'e kadar caiz. 11'i geçirmemek lazım. Çünkü 11'den sonra gece yarısı geçiyor yani. Mev e, kışın mevsimde 12'ye kadar çıkabilir gece yarısı. Yani namaz vaktinin son vakti gece, gecenin son yarısına kadar. Yani gecenin yarısına kadar. Eftarı vaktinde? Yok. Yatsı namazının en eftalı oy birliğiyle teahhir etmektir. Ama oy birliğiyle teahhir edilmiyorsa o zaman Müslümanlarla beraber camide, cemaatlerle beraber kılmak lazım. Yani mesela cami, adet olarak camilerde vaktinde kılınıyor. Adam diyor ki yok yatsı namazı teahhir etmek daha faziletlidir. Ben 11'de kılacağım derse bu caiz değildir. Çünkü cemaatle camilerde Müslümanlarla beraber kılmak vaciptir. Doğrusu cemaat vaciptir arkadaşlar. Maalesef-i şedid. Henefiler ve şafiiler bu konuda hata etmişler. Henefiler e, bir kısmı ile şafiilerin bir kısmını diyorlar ki e, cemaatle namaz kılmak farz-i bir Birkaç kişi camide kılarsa diğerlerden sakıt odur diyorlar. Bazıları yine Hanefiler ve Şafiler'den bir kısmı demişler ki sünnettir. Yani giderse iyidir, gitmese bir sakıncası yoktur. Ve Şafiler'den ve Hanefiler'den bazı alimler cumhura katılmışlar şeye, e, selefe katılmışlar demişler ki cuma cemaatle namaz kılmak vaciptir. Ve Ali Satt ve selam yani bu konuda hemen hemen 3 dört tane 3 tane hadis var. Ve özellikle özellikle çok e, Dehşet verici bir hadis var Diyor ki Mesela Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki ezan okunduğu zaman Ezanı işitip de Camiye gitmeyen diyor Dile isterim ki diyor Bazı şahısları toplayın Onlara odun toplattırayım Ve o toplatırdığım odunları O ezanı işittiği halde Camiye gitmeyip evinde namaz kılan Kişilerin üzerine evlerini yakmak isterim Aleyhisselatü Vesselam Sünnet için kimsenin evini üstüne yakmaz Öyle değil mi? Yakmak demek yani onu öldürmek demektir. Sünneti terk etmekte ve Vesselam kimseyi mecbur kılmaz. Öyle değil midir? Ee, ha demek ki burada niçin bazen diyor, niçin böyle söylediği halde onun zamanında cemaattan kaçıp da evinde namaz kılanlar üzerine ev, evlerin üzerine yakmamıştır. Halimle şöyle cevap veriyor. Çünkü evde kadınlar var. Cemaat kadınlara farz değildir. Evde çocuklar var. Cemaat çocuklara farz değildir. Evde yürümeyecek kadar yaşlılar var. O zaman cemaat onlardan sakıt olur. Hastalar var. Cemaat hastalara farz değildir. Haşaratlar var, karıncalar var, tavuklar var, eşekler var, koyunlar var, meneler var. Evde birçok bir şey bir var. Çok mahkum tamam. cevaplar. Ha o zaman bu evi bunların üzerine yakmak. Bir kişi yüzünden sen birçok kişinin canına kıymış olursun. ve Selam bu kişinin yüzünden Birçok kişinin canına kıymamak için ne yapmamıştır? Orada o evi o kişinin üzerine yapmamıştır. Çünkü o evde sadece kendisi değildir. Tamam mı? Bir, bir de yani mal varlığı boşu boşuna heder etmek de caiz değildir. Evde mal var, eşya var, şu var, bu var. Onlar da yok olacak. Onlar da telef edecek. Bu da ve Vesselam'ın sünnetine uygun değildir. Ha, eğer bütün bunlar olmasaydı Allah ve Vesselam ne yapacaktı? O evi o kişinin üzerinde yakacaktı. Ha demek ki burada büyük bir tehdit var. Öbür tarafta diyor ki aleyhissalatü vesselam ezanı işittiği halde ezana icabet etmeyip evinde namaz kılan namazı yoktur diyor. Ve Ebu Davudu Zahiri diyor ki kılsa bile evinde namaz kılsa bile namazı batıldır. Abi Öyle söylüyor. Ama selef diyorlar ki namaza icabet etmediği için günahkardır ama evde namaz kıldığı zaman o namaz ondan sakıt olur. Zahiri mezhebi diyor ki, kılsa bile batıldır namazı. namazı. Çünkü ezan ne için? E, tabii tabi, yani Zahiri'nin görüşü budur. Abu davud Zahiri, İmam davud Zahiri'nin görüşü budur. Şimdi arkadaşlar, cami için yapıldı. Namaz için? Toplanmak, orada toplanın Namaz kılmak için. Ezan ne için? E, ezan bir ilandır. Ezanın bir manası var. İlk önce tevhid. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Celle Celalu yüceltiyor ve tazim ediyor. أَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Burada Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Birleniyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın Rasul olduğuna dair şehadet ediliyor. Ondan sonra حَيَّ عَلَى السَّلَاةِ diyor. حَيَّ demek, ey gelin demektir. Gelin. Tamam mı? Namaza geliniz, namaza geliniz, namaza ki iki defa namaza geliniz diyor. Bu çağrı kimindir? Yahudilere, Hristiyanlara, hayvanlara değil ki. Müslümanlaradır bu. Öbür tarafta diyor ki حَيَّ falah, falah kurtuluştur kurtuluş bu çağrıya icabet eden kişi, kurtuluşa ermiş olur. Ey cemaatla, camide Müslümanlarla beraber namaz kılan kişi, kurtuluşa ermiş olur. Hayya halel felah, felah, kurtuluş demektir. Ha demek ki izanı, ezanı işittiği halde, bu ezana icabet etmeyin. Tamam mı? Aykırı hareket ederse o zaman bu kişi kurtuluşa ermemiştir. Bir baba çocuğuna çağırsa, oğlum Muhammed gelir misin? Gelmiyor, işitiyor ama gelmiyor. Oğlum gelsene. Gelmiyor. Bu oğlan babasına isyan etmiş mi? Etmemiş mi? Etmiştir. Babası diyor Gel diyor. Gitmiyor. Bir patron işçisini, bir müdür memurunu. Tamam mı? Yani bu şekilde. Ha, o zaman bu çağrı nedir? Bu çağrıya cevap vermek vaciptir. Doğrusu Müslümanlarla beraber camide namaz kılmak vaktinde... İmamla beraber kılmak vaciptir. Terki günahtır. Yani şimdi evde cemaatle kalamaz mıyız? Burada cemaat kılıyoruz. Burada cami camiler yok onun için burada kılıyoruz. Burada cami olsa burada namaz kılmamız caiz. Burada namaz kılmamız caiz değildir. Tabii burada hiç cami olmadığı için biz burada namaz kılıyoruz. Herkes kendi istirahatinde. İçeride gezdik hocam bulamadık. Ben de gezdim bir ilk geldiğim gün buraya. Ezan okundu ben buraya uymadım. Bunlar burada namaz kıldılar. Ben dedim burada cami olduğunu sanıyordum. Oraya gittim bulamadım. Oraya gittim bulamadım. Burayı da kaçırdım. En sonunda ta oraya kadar gittim. O zaman Getir. peki, eee, "Emmi ve Abu, emmi ya Rasulullah" kelimesi yani insan annesini, babasını bu Ali Aleyhisselam'a özel olan bir hitaptır. Yani bu feda feda hitap mi peygambere? Peygamber Efendimiz razı olur mu öyle şeye? Yani? Yani burada demek istemiyor ki ben annemi senin önünde keseceğim. Feda ne demek? Yani annemi sana mesela köle yapabilirim, babamı sana köle yapabilirim. Veyahut da köle yapmakta hazırım, yapmak için hazırım. Yani, yani bu feda konuda hiç... Feda öldürmek anlamına gelmiyor. Öldürmek anlamına gelmiyor. Sen Arap mısın? Aynen. E sen Arap'san bu kelimeyi anlamana. <gülüyor> i̇şte Yalla Muhammed daim anlaması da... Açıklamak istiyorum ben, açınlama, istiyorum, hayır. Mesela Hocam anlamazsa der ki vallahi bu yani, yani direkt feda ya Resulullah annem o bi feda ya Resulullah diyor yani evet. feda diyor annesi annesinin. Arapça yani lügat itibariyle biliyorsunuz. Arapçanı Hocam bizim Arapçayla buranın Arapçası Senin bizde. Arapçanı bilmiyorum ben. <gülüyor> Arapça Kur'an Arapçasını söylüyorum. Ben <gülüyor> senin <gülüyor> Arapçanı karıştırmam. <gülüyor> Kur'an Arapçasının iki mecih manası var. Bir lügat manası var, bir de şer'i manası var. Lügat manası tamam mı? Mesela siz birisini Dövmekte ne diyorsunuz? Katelu. Katel, katel demek öldürdü Hı. demektir. Halbuki vurma katel değil, zarabahu. Hı, katel. Ama siz çevirdiniz. Yani tam aksine kullandınız. Vurmayı öldürmeyi olarak da şey yapılıyor. Bu lügata aykırıdır aslında. Katel, lügat Arapça lügatında öldürmek anlamına geliyor. Ha o zaman sen lügatı ne yaptın? tahrif ettin. Dolayısıyla burada fedek, lügat manasıyla. Yani fedak demek yani ben sana fedayım. Kendimi senin önde feda edebilirim. Tamam ben kendimi feda edebilirim. çocuğumu da feda edebilirim. Kızımı da çocuğumu, karmı da belki feda. Ama annemi, babamı feda edebilir miyim? işte burada feda etmek demek yani al öldür demek değildir. Onu, bizim diyor. dinimizde bizim dinimizde fedak. sebepsiz yani. evet, latif, bizim latif dinimizde, latif, dinimizde şer, İslam şeriatında sev, sebepsiz yerde bir kişiyi öldürmek, bütün ümmeti öldürmek demektir sebepsiz yerde. İslam'da bir kişi üç şeyle öldürülebilir. Öldüren öldürülür. O da şeriatın hakim olduğu yerde Müslümanların halifesi öldürür. Kişi değil. Müslümanların halifeliği hükmü altında yaşayan Müslümanlar. Bir kişi bir kişi öldürdüğü zaman o kişi kişiye kısas yapılır. Yani İslam halifesi onu öldürür. Tamam mı? Zina yapan kişi öldürülür. Dinden çıkan kişi öldürür öldürülür. Zina öldürülür mü? Zina mü hocam? Zina öldürülür tabii. Rejim, rejim. Rejim, öldürmektir. Rejim, rejim. Taşlama, taşlama. Yalnız iki, yani eğer bekar değilse, şey eğer, eee, eğer bekar değilse, bekar olan bir kişi yüz kurpaj vurulur, bir de bir sene gurbete gönderilir. Çünkü evli değildir. Ama evli olan iki kadın, bir kadın ile bir erkek recim edilir. Dört Şimdi, şahitle sabit olduysa veya da kişi kendi kendine, Şahadet yaparak. Çünkü Aleyhisselatü senem döneminde bir kadın geliyor ki ya Resulallah ben zina yaptım. Beni temizle. Yani beni recme Ondan sonra hani bakıyor hamiledir. O zaman gidiyor. Doğumdan sonra gel. Doğum yapıyor. Doğumdan sonra geliyor. Ya Resulallah ben doğum yaptım diyor. Beni temizle. Yani bizzat kendisi ikrar ediyor ben zina yaptığımı. Yani hiç şahit yoktur. Kendisinin şehadeti yeterdir. zina yapan kişinin evet, kendi yok. şehadeti yerlerdir. Ama zina yapan kişi zina yaptığına dair kendisi şehadet etmiyorsa dört tane şahit şarttır. Ve o dört tane şahit gözleriyle böyle zekerin ferce girip çıktığını görecek. Zan üzerinde şehadet yapamaz. Yani mesela buraya, burada bir kadın var. Tek başına bir kadın var bir evde. Bu evden bir erkek çıktı. Bu demek değildir ki yani, bu erkek madem ki bu evden çıktı bu kadınla zina yaptı. Bu şahadet yeterli değildir. Zinada rejim yapılabilmesi için dört şahidin sürme çöpün gözde girip çıktığı gibi, gördüğü gibi görecek. Öyle gördüyse şehadet yapacak. İmkansız görmesi imkansız. İmkansız ki dört. Bir kişi bir. gördü. Tamam o zaman böyle bir şey, bir kişi olmaz. Bir kişiyle recmedilmiyor. edilmiyor. Kocası gördü. Kocası rejim edilmiyor. Yine olmuyor. Telin meselesi var ya işte O otelmesi kendi ile kendisi kendiliği kendisi arasında hmm. Tamam mı bu da lanet, bu da yemin ediyor o da yemin ediyor Bu da lanet ediyor o da lanet ediyor Tamam mı Zina konusunda mutlaka dört kişi şahit olması gerekiyor ha demek yani demek istediği buradaki fedalı fedalık demek yani lügat itibarıyla senin anladığın gibi yani al Hani Öldürüm yani seni. öldürülme şeyine bile yetişse yine ben feda ederim ama bu o anlamda değil. Yani ben annemi, babamı sana köle yapmaya hazırım. Tamam mı? Her yönden sana feda etmeye feda etmekte hazırım Ve Bu ashab bunu kullanıyordu ve şu anda yani sünnet üzere cemaat bunu kullanıyor. Yani bakıyorsunuz ki camilerde bazen Hazretleri hutbe esnasında he. bazı imamlar bu tür şey geldiği zaman diyor ki Fideke ummi ve abi ya Resulullah. Aslında bu Danimarka olayından sonra yani bayağı yayılmaya başladı bu yolda. E, şereidir, bu söz şereidir. Bir sakıncası yok. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam. Cezakallah'ın hayrı.